A'udhu Allah s-samii'l-alim min ash-shaytanir-radim rabdi. A'udhu billahi min nama zât-i şeyat Ya eyvallazina aman takulahe kurnu ma'a sadiqin. Sadakallaha nazim. Allahumma fal bil-Quran azim. Mubarak anasim. Alhamdulillah, Rabbin alemin. A'udhu billahi r-hayyil-qayyum. Fassamtikum bil-hayyil-qayyum. Min yadilamut وَجَفَاتُ عَلْكُمْ اصْرُولُ وَبِلَّا حَلُّهَا bi kalimatillah. Ağudhu bi kalimatillah. Ağudhu Efendim, allah Teala meclisleriyle kaydın bu ana dedim şimdi dün gece zaten 3 saat dinledikten de bugün kimse gelmez zannettim gelmişsiniz maşallah dinlemediniz he kimi çoğu dinlemiştir he radyo vermedi mi dün dün verdi radyo burada da radyo devam ediyor he inşallah Amerika'dan beri dinliyormuşlar şimdi selam yollamışlar Kercan Efendi'den ki hani biz de onlara selam yollayalım istiyorlar. Hab yani haber gitti mi Hudiye diye merak ediyorlarmış. Mevla'ya her şey haber gidiyor. Amerika'da mı dinliyor, Rusya'da mı dinliyor, İnanarak mı dinliyor, İnanmayarak mı dinliyor, ağlamak için mi dinliyor, gülmek için mi dinliyor? Bütün haberleri Mevla biliyor. Ama bize de bu haber ulaştı. Allah onları hayırlara muvaffak eylesin. Dünyanın her yerinden dinliyorlar. Hele şu televizyon işi kurulsun inşallah. Çok daha Allah'ım yerlere ulaştıracak. Farklı teremine. Şimdi bir ad-i okuduk size. Amel etmemize vesile olsun diye. Rabbim amelen muhassat eyle. Amin. Bizi yaratan Rabbimiz bize emirler veriyor. Kur'an-ı Kerim'de 80 küçük yerde 88 olabilir. Ya eyyem yedine Ey iman etmiş kullar. Kafirler muhatap değil. Bu emirlerle muhatap değil. Evvela imanla muhatap. İnanmadığı zaman ona Allah'ımız bir şey emretmiyor. Yasak etmiyor. Neden? E çünkü Kendisini, yaratanı tanımıyor. Ona ne buyursun? Onun için muhatap olabilmek büyümiştir. Mevlamızın muhatabıyız. Bu muhataplık bize en azından imanlı olduğumuzun şerefini hatırlatıyor. Ya imansız olsaydık farz yoktu, vacip yoktu. Haram yoktu, helal yoktu. Kafirler hayvandan beter nedir? Mi? Şimdi Ayya Namaz mı? Öpüsünü, yatsı namazını kılar Kılmadı diye de kimse ona kızar mı? He? Ben şimdi namaz kılmayanlara öpü demedim ha. Yanlış yanlış şeyler anlamayın. Tamam öpücüler namaz kılmaz. O ayrı bir şey. Hacı Cemal Efendi var orada ya. İstanbul merkezi azilerinden o zaman. Küçük Kemal Efendi, Büyük Kemal Efendi. Bizim efendi azileri tabii rastlamış onlara. Benim dedem de rahmetli cihayet dedem de o, kürsünün dibinde onlara devam edermiş. O zaman böyle hapif bazı yok pek. Konuşabilen de zor tabi devamlı hapisler sürgünler falan sıkıntılı zaman. Dedem onun cübbesini tutarmış, edermiş. Tazım edermiş ona. O şimdi Ramazan günü oruç tutmayanlardan bahsedecekmiş de mevzu. Açıktan da bize desen, biri bir ihbar şikayet götürüyor adam. İşte lafı ben ciddi şakayla söyle. Ya demiş bugün, demiş Ramazan'da vaat ediyor. Fatih Gahmet'in de mı ediyor? Evden çıktım demiş, çıkarken bir kelaçta çıktım. Hanım demiş beni terasa soktu demiş hanım ona da elleti demiş elleti arapca da elleti o erkek elleti kadın var bizim elleti demiş biliyorsunuz olur mu ben canmiyordular şimdi anlamazlar siz de öyle dersiniz elleti dersiniz hanımın aleyne konuşacaksanız yani ama şimdi hanım da duyunca sohbette o da anlar tabii elleti demiş bizim hanım yani. E, Arapça'da müemnes edafi yani. İslüm Mevsül'ün erkeği de dişisi var mı? Arapça'da erkekle ve dişinin farkları var. Kelimelerde, Türkçe'de yok. Türkçe'de erkeğe de o, kadına da o. Arapça'da erkeğe hiye, kadına hiye. Her iki elimenin Arapça'da erkeğe de. Arapça'da Türkçe'de kadına desen ki erkeğe de desen tak. Arapçada erkeğe desen kum, ne demek kum? Tadına desen kumi. Yani çeliminin de kime dendiğini anlıyorsun. Türkçe'de onu anlamak mümkün değil. Ancak kime dendiğini anlattın. <gülüyor> <gülüyor> Bu Mehmet Ağazıları gece geceyi kaldırıyor milleti. Yolda gidiyorlar ya, bir saat önce uyuyorlar, iki saat. Birde, ikide yatmışlar, üçte kaldırıyor, dörtte kaldırıyor çünkü geceler, kısa. Yürü şimdi öyle kaldırıyormuş ya. de da derdimi var. Birazını unutuyorum. Kum diyor yani. Elkide tak yani. Kum falan. O da takmış böyle uykusu herse de Demiş kum yat demektir demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani mağdur kum dersin yapanlar. O ayrı bir şey ama. Doğru anlatsan. Tak ne demek? Erkeğe bir kadına mı? Hepsi çıkar yani. Arapçada şey yok. Hilaf yok. Yani bizim elletiği demiş. Beni telasa düşürdü ya. Namazı cemaate zor ya düşündüm. Sohbate zor kavuştum demiş. Cemaatim üstü demiş. Hadi Cemal Efendi anlatıyorum ha. Cemaatta böyle bakıyormuş ki Hoca ne diyeceğim. Yahu demiş Ne Ezan'a kaldı kaç dakika kamerden çıkacağım bir bağırış koptu. Ne oldu hanım sana? Hele gel buraya gel. Evde hiç bir aklım. aşağı demiş. Mutfağa geldi ben anladım. Bir de mutfağa gelmiyor bak. Eee ne oldu? Çeki ciğeri yedi. İstarlık ciğer yapacakmışlar? Ne yapacakmışlar? Çeki ciğeri yedi. Allah Allah! Ne adam demiş. Çeki ciğeri yedi diye biz de aç mı kaldı bir üstarda yani sanki? Buluruz bir şey yiyoruz. Alırız bir ciğer daha. Kediyse yenilmiş bir hayvan. Ne yapacağız yani? O da bahçeden demek kediyse mutfağıdalar. Yok ya demiş, efendim demiş, hoca efendi işte eşine ne diyorsa. Bu kadınlar da kocaları hoca da olsa çok hürmet etmez ya. Yani. Demiş ki, ben demiş, e, başka şey için telaşlandım ya? Ne var? Ya demiş, ramazan günü bu çete, ne bu ciğeri yer, bu nasıl olur çıkmıyor demiş ya? Kadın da saf iştiren. Ya saf ya saf numarası yapıyor Hacı Cemal Efendi mevzuya girmek için. Allah Allah ne kadın demiş. Sen bilmez misin ki hayvanlar oruç tutmaz? Sen bilmiyor musun ki hayvanlar namaz bulmaz? Sen demiş nasıl yıkanmışsın ne kadar safmışsın ya. Böyle bahsedermiş Adi Cemal Efendi. O zamanlar zor zamanlar kitabın ortasında konuşmak zor işte. Ama bak ne üslup. O eski hocaların da öyle bir üslupları varmış yani. Şimdi yaran yönlediğine ameliyiz. Ey iman etmiş kulların. E şimdi sana emir gelecek bekle. Neçin? Müslüman olduğun için muhatapsın. Muhatap olduğun için peşinden ya emir gelecek ya yasak gelecek. Sen kulaklarını dört aç. Ama Müslüman olmasaydık ne olurduk? Muhatap olmaz. Ne helal var ne aran var. Neye benzedin? Ormanda cahvanlara benzedi. Ormanda cahvanı helal aran var Şimdi onun için ne mutlu diyecek ki insan olarak yaratıldıktan sonra bir de Müslüman olarak fıtrat üzere yaratıldıktan sonra buluğa erdikten sonra da o İslam ve iman üzere sabit kaldık elhamdülillah. Yoksa gavurun çocuğu da buluğa erene kadar ölse İslam fıtratı üzere. <gülüyor> Ama buluğa erdikten sonra bir adam Müslüman kalıyorsa hesap kitap ona tabi eder. Sorgü sual ona bağlıdır. Çünkü buluğa ermede mesut değil. Ey iman etmiş kullar! <gülüyor> Buyur Ya Rabbi! Allah, Allah'tan kork. Çok duruyorsunuz bu değil mi? Allah'tan korkunun manası Allah korkulacak bir şey değil haşa. Buradaki Allah'tan korkunun manası ne demek? Allah'ın haram ettiği şeylerden yasak ettiği şeylerden, mekruh kıldığı şeylerden, sevmediği, razı olmadığı inançlardan, esuçinlerden, ve, ve amellerden, ve davranışlardan, ve huylardan ve ahlaktan sakın. Yoksa Allah'tan korkun. Allah celle cehlali e korkulacak bir zat değil. Azabından korkulacak bizzat. Zatından niye korkursun? Şerefe Rabbimiz. Ama azabından ben azabından korkulacak bir rabbim. O zaman azabından korkacağız. Peki azabından korkmak nasıl olur? Ben azabından çok korkuyorum. Uykum kaçıyor, morallerim bozuluyor. Evetim gece dönüyorum öne dönmiyorum bu yana cehennemi düşünüyorum, mezarı düşünüyorum. Ne yapacağım? Ne cevap vereceğim? Ne hesap vereceğim? Yandım Allah yıkıldım çok korkuyorum sabah namazına musun? kalkamıyorum niye o kadar korkuyorum ki gece yarısını uykuya kalıyorum <Gülüyor> namazı kaçırıyor sen aklını kaçırmışsın be sen aklını Al çok korkuyorsun cehennemden sabah namazını kılamıyorsun bu çok korkanların çoğu da böyle namaz abdest ya kardeşim Mevla sana buyurdu benden kork bu ne demek azabımdan kork bu ne demek acaba seni götürecek haramlardan kork. Haramlardan ne demek. Sabah namazı kaçırdın, cehenneme yatağı yorganı sakin. Hatta cemaatı kaçırsan evin yanmıştan beter oldu. Erde namazdığınızda cemaatsız, cemaatsız erkekler gibi söylüyorum, kadınlar için değil. Becenin beşinde kadınlar sokağa çıkıp cemaata çıkmasın. Fitne fesat işler. Kadınların ne iş var? Cemaatle namaz için camiye çıkmakta. Onların işi değil. Sohbet için gelebilirler. Ancak ilimle alakalı. Onda da dikkat etmesi lazım. Giderken gelirken tekmasına gelmek isterim de sorun bu kadınlar için. Müşkül yani yanında erkek laf. Seferi mesafe ise Kütahya'dan buramışsı seferi değil mi? Maşallah e, olmaz. Mahremsin e, gelse helal değil. E ben ilim için geldim. E, helal değil. Helal olmayan yolda ilim olmaz. Kadın mağremsi Şimdi de genç gelmiştir bugün buraya tutaya dan bir kadın bekliyormuşuz. Tutaya diyecekler ki hoca evliyah. O öyle anlıyor şimdi. Evliyem evliyadır, tutaya dan böyle bir kadın gelene der gidin gizliyet yani. Mesela. Ama misallerimiz de çoğu göre tutuyor. Sonradan bana söylüyorlar. Ben şöyle bir hesapla geldim, şöyle bir durum vardı. Sen tam onu söylerim. E Beni daha uzun konuşursam kusurum Allah. Ben ya bir yere giter, çok konuşucu, çok sakatım olur. Ama ben çok konuşucu da mağdurluğum konuştuğum için çok sakatım olmuyor, çok tutturduğum oluyor. Ne yapayım ben? <gülüyor> Vara genetikçi ben neyim? Ben can veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni de gitmesin de o bana gitsin de. <gülüyor> Allah benim sesine devam vermez. <gülüyor> Ama sizi elektriklerine kadar bekleyemeyiz. Devam edeceğiz. ha? Hünceli olacağız. Hünceli'ye kaçta geldik oradan çıktık oraya... E, bir tane işe pişiriyorum? Bir tek Mursa'ya devam ediyorum. Bu külliyenin hatırı için. Bursa'nın dışına hiçbir yere gidemiyor. Fatih'ten sonra bir tek Mursa'ya devam ediyorum. Başka hiçbir yere devam ediyorum. Sizin hatırınız büyüktü. Çünkü bu külliyeyi burayı temeline atanlar salih insanlar, mübarek Molla dayılar, mübarek Amozan Efendiler, mübarek Eski ve Nazım abiler bunlar salih insanlar. Burada gece geldik temel attık. 20 seyir oldu becide. Yani temeli sağlam atıldığından devam ediyor. Takva insanlar temel attı buraya maşallah. Kay sahipleri yaptılar burayı. Allah razı olsun hepsinden. O hayırlar sizi gider ben Onlar mezarda yatıyor sen burada sohbet dinliyorsun, namaz buluyorsun. Hepsinin sevabı o temeline harcı olan, o yardımı olanların testlerine yazılıyor. mezarları efendim nur oluyor, mamur oluyor, pür nur oluyor ve testlerleri kapanmıyor. Devamlı ne için şirkete ortak olmuşlar ki? Dünyanın bütün bankaları, şirketleri baksa bu manevi şirketler bakmıyor. Verdiğin zayi oldu, kat kat geri geliyor. geliyor. Onun için buraya devam etsin. El, gücün yetişeceğe edeceğiz gel inşallah. İnşallah. Geldi mi sen? Ey sen kulağını kuvvetle. Haramlardan sakının. Benden sakının. yasaklarına yanaşmayın. Bunun şeyi çok. bu tevası çok. Sevair günahlar, sevair günahlar, büyüklerinden, küçüklerinden sakının. Ama bizim dersimiz, burada özellikle. ne? Vekûnû Olun Kimlerle beraber olun? Nâsâd-ı Özü sözü doğru olanlarla beraber olun Burada bize ne var şimdi? Dayâ bir mana var Bir Doğrularla beraber olun Doğru kim? En doğru söz kişi şey? Ya ilahe illallah Resulullah O zaman bunu söyleyenlerle beraber olun ''Ya ilâllâh Muhammedur Rasûlullah'' demeyenlerle beraber olmayın. Peki bunu söyledikten sonra buna uygun yaşarsa sözüyle özü birleşmiş olur ameli de bu söze göre doğru olur. O zaman onlar doğru giriş, dosdoğru onlarla beraber olur. Bir adam ''Ya ilâllâh Muhammedur Rasûlullah'' dedi sonra da her nane yedi. Bu adamla beraber olur musun? Olmayın. Çünkü o zaman kelime-i tehdit nerede kaldı? Dilde kaldı. Kalbe inmediği sadıklarla beraber olun. Efendim şimdi burada bir manalar var ki bedenen onlarla beraber olun, ruhen onlarla beraber olun, dava ve ideallerimizde onlarla beraber olun, her işimizde onlarla beraber olun. O zaman bu zamanda dost doğru bulamıyorum. Ne yapayım? Doğruya yakın olanla beraber olacağız. O zaman neye göre arayacaksın? en doğru ondan sonra ona göre gelirsin. Ama her daim her dönemde dünya yıkılana kadar müslümanların beraber olun emrine muhatap olacak sadıklar var mıdır yok mudur? Neden anladınız? Neden anladınız? Siz akıllı var Ben kitapta zaman görmeden anlayamıyorum. Siz durup dururken bile anlatsanız belki. Hayır ben kitapta görüyorum zor anlıyorum. Şimdi Allah-u Teala mümkün olmayan bir şey emreder mi? He? Etmez. Şimdi namaz kılın. Kılabilene kılın diyor ki ayakta kılamayana otur diyor. Otur ayak kılamayana başımdan kıl diyor. Şimdi iyi iman etmişler. Bize, bize şimdi hitap ediyor dünyadaki 1 milyar 600 milyon Müslüman'a hitap ediyor. E eman edenler haramlardan sakının. Haramlardan sakınmak mümkün olmasa bize bunu teklif eder mi? E, e, ya Rabbi ben haramlardan sakınamıyorum. Niye sakınamıyorsun? E, yani namaz kılamıyorum iş yerinde bana mani oluyorlar. Öbür e adam kılıyor sen niye Öbür iştekiler kılıyor. Sen bu işten o zaman çıkıp öbür işe girersin. Birkaç kım belki maaşın kesilir ama Allah sana bir iş ver. Haramdan sakın. Ona çıkış kapısı yaratırım buyuruyor. Şimdi Allah'tan sakınır. Haramdan sakınır. Allah ona çıkış kapısı yaratır. Ve artık onu yazın ya hattesi. Beklemediği yerden de rızkını gönder. Şimdi namaz kılanlara aç mı kaldı? Kalmadı. E sen de kalmazsın. Niye bizim işlerinde yerinde namaz yasak diye namazı terteksin? Sakamı niye kesiyorsun? Haramdık. Efendim iş yerinde yasaktır. Ne olacak? Rüzgün Allah oraya mı bağladı? Burada sakallı var. Aç mı kaldı? Kalmadı. Sen niye açlıktan korkuyorsun? Onlara dikkat edeceksin. allah Teala bize haramlardan sakının buyurduğu zaman, bize bir teklif tevzih ettiği zaman, burada yapamayacağımız bir durum olsaydı bize bunu yönetmezdi. Zaten oruç tamıyoruz, örtük Sen hastaysan, fidye var, param da yok, param param da yoksa, Allah tamam affetti, orucu çarptı, ne kaldırdı? Bir şey mi yani, diyen? Yapamayacağını hangi yüzü bo vurdu sana? Haramlardan sakın mı? E sen de ben cini ateleden duramıyorum. E niye duramıyorsun? Evlen, evlenecek para bulamıyorum. Hem Müslümanlar sana yardım dedi? Ne ya, bir çaresi bulunur ya? Allah ım. Yani sen de gidip de. Sosyete karı arama. Ucuz arazi olan, kanaat eden karibanlar var. Bir kariban al. Kendin gibi bir gidiyonun birleşince samanlık şeyler olur demiş. Değil mi yani? 20 milyar yatak otosu şart değil ki mi? Zifat için. Oho patronun kızı ne? Ayaşmağa Ondan sonra patron da sana bir şey diyeceğim şimdi. Vermeyecek kızını. Arada şimdi böyle konuşmayan Kadir Mısır'ı olma döneceğiz ya. Ama o zaman da sen öyle ne işler yapıyorsun, kardeşim. Helalından arabun bu zamanda tarif senden bulursun. Ama sen, evet şunu isterim, bunu isterim, Nasret'e hoca gibi. Bitti bir kızı ab beğenme, evlenme. Beğendin mi? Dövendim seni anketi, en son dedi mi ki, türü bir kalbini dinleyeyim. Kıya canım, kız şöyle falan. Çok kâfasın dedi, bir saatimizde falan. Ya ne anladın dedi, biz bir şey duymadık. Dedi onu isterim, bunu isterim. Çok fena istekler duyuyorum dedi. sen senin çok istekli olan, e, beklentisi olan insana talip olursan, tabii olmaz. Kendine göre bir Müslüman ara, saliha bir kadın ara veya da gariban bir şey. Milliyet azlıktan biliyor Kemikleri soyunuyor. Aşkıdan öyleceğine sen gibi adam alıyor. Bulunur yani. Ha senin derdin o değil. Sen zina etmeden duramıyorum. Nasıl duramazsın? Mevla sana imkanlar yarattı. Elleri imkanlar yarattı. Olmadı orucu duramadın. Artık. Olmadı yiyeceğin gıdağını kesersin. Müsaade ettiğin başka şeyler de var. Kendini tatmin etmen için. Zinaya düşmemek için. İllaki haramdan sakınman mümkündür. Onun için sana haramdan sakın buyuruyor. Faiz almadan ekonomi düzelmek. Faizli mi? Ne düzelmek? Faiz batırır ya. Faiz mi vardı Osmanlı'da? Dünyanın en âlâ memleketiydi. Faizle ne o verdi sana? Faizim, ekonomi yürür mü? Yürür. Hem ne biçim cennet gibi olur. Kalanlardan sakın. Peki, demek ki onunla hepsi mümkün. İkinci emir ne buyurdu? Rekûnûnâ as-sâdıkî. Sadıklarla beraber olun. Şimdi bize diyor ki sadıklılarla beraber olur. Ben şimdi sadığı nereden bulacağım? Hazır sadık diye gidip önüne gelen Sadık tutma. Sadık sıktı, sıktı, efsani kökten gelir, doğruluk anlamına gelir. Ama isminin sadık olması adamın doğru olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla gelsen sen sadıksın Allah'ımretti bana sadıklarla beraber olur. İyi e o zaman erken bir çocuğundan birini sadıktan sınadığını oturmak beraber olsun yani. Bunu mu kastediyor? Sadıklarla beraber ol. Şimdi bize bunu emretti. Biz sadık olursak, biz sadık adam olursak, yalan söylemeyen, doğru dürüst, imanı itikadı neyse, ona göre amel eden, özü sözü bir denilen, sadık adam olursak, Mevla başkalarına ne emrediyor? Bizimle beraber olmalarını. Hem bedenin hem ruhe. Beraber olmalarını emrediyor. Biz tam doğru dürüst sadık olamazsak mertebeleri var, sadakatında mertebeleri var, mertebeniz düşükse bizden hala sadık olanlar var. O zaman bize ne emrediyor? Onlarla beraber olur. Bu beraberolumda çok manalar var. Mesela, efendim bir yönetici seçilecek. Burada dernek var veya vakıf veya bir siger bile olsa yani. Sike yönetimleri seçiliyor ya, şimdi burada sen sadıksan öbürleri senle beraber olsun. O sadıksa sen onunla beraber Hazreti Hz. Ebu Bekir Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğimde halife seçimi meselesi oldu. Daha cenaze, osullardan önce dehmedilmeden sallallahu aleyhi ve sellem ümmet emirsiz olmaz mutlaka insanların işlerini yöneten halife lazım. Çünkü o arada bir hadise olsa, bir hüküm verilecek şey olsa, Efendimiz'in ve vefatlı pazartesi oldu. Teflik çarşamba oldu. Çünkü o arada halife seçimi devreye girdi. Çünkü müminlerin halifesiz e, durmaları geldi değil. Çünkü bir mesele olsa ona hüküm verilmesi icap eder. E, orada iki gündette denilecek olaylar olabilir. Ve müminleri o meselede çözüme kavuşmalar icap eder. Bunun için Şiiler derler ki zındıklar efendim işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha defnedilmeden Ebu Bekiller'le halifelik derdine düştü. Haşa ve kella haşa ve kella Hazreti'nin hakkını içirdi ya ve ölmedi diyordu ya öyle bir şey olur mu? Ama İslam'ın kuralları var yani yönetimi var İslam devleti var bir halib başsız bir dakika durulmaz yani orada da birisi işarede sizden olsun bizden olsun iki grup muhacirler var Mekke'den gelenler ensar var Medine'nin yerini kalkıyor mu? Kimden olsun huzurlu ki? Hz. bu bir olan belli. Efendimiz onu imamlığa geçirmiş, başkasının imamlığına razı olmamış hayatında, ona im, uymuş cemaat. Bunları anlamak lazım. Ama yine de o anda bir şok yaşanıyor. E dediler ki, en son muacirlere, hem sağda Medine'nin yerlisi oldukları için ne olursa olsun, muacirler onların yurdunda sayılıyor. E dediler ki, sizden de emir olsun, biz dörde bir emir olsun. Devlet ikilik kabul eder mi? Elmez ya. Neden mi bir el işler çıkıyor? Evet. Ee, Hazreti Sıddık Radyallah dedi ki bu olmaz dedi bu. İki baş ümmeti çıkıntı diyorlar. Nasıl olsun bu ayeti delil getirdi. Hazreti burada bir kadar ilmin olursa ya, halife olmaz da senat eder. İlimsiz de halifelik olmaz. Cahillâh nasıl yemeyecek? Ne buyurdu? Ne buyurdu? Aet okudu, Es-Sâdü'l-Lâh, o muhâcir fakirlere gezekatlar verilir, diye o aet okudu, Hasır suresinden, E-Leliyyuhruzîn-i Diyâr-ı, evet, kemer çıkarılmışlar, ve emvâdîn mallarından ayrılmışlar, yed-tehûn-nef-Allah min evvâil Allah'ın rızasını aramışlar, Net keşer çekmişler gelmişler öyle sorun Allah o Allah'a Peygamber'e dine yardım etmişler muharebeleri katılmışlar Bedir'dir, uğuttur ocağı kandetti bunu incir hepsine bakılmışlar ve öyle ki bunu sadık bu işte ancak onlardır özü sözü olan sadık kullar onlar sadık kim için dedi sadık muharebeler için şimdi bu ayet. Ki biliyor musunuz? Yani sadık dedi, tabi. Hes-situ. Alim, tabi. Kime sadık dedi burada dedi? Muhacirlere dedi. Tamam. Peki bu ayette dedi? Ey inananlar Allah'tan korkun. Ve kulu ma Sadıklarla beraber olalım. Allah dedi bize sizinle beraber olmamızı zemletmiyor. Size sadıklar mı olmanı zemletiyor? Ayette de muhacirler sadıklardır diyor. İlim görüyor musun? Size ne diyor? Size de ödediğine tembevuz, yârâ ve imâhâ, ee, Medine-i yurt edilenler, imanı kendilerine mesken edilenler, e, kendilerine hicret edenleri sevenler, onları bağrına basanlar, mallarıyla canlarını münavın edenler, kendilerini bile onları tercih edenler, şöyle diyor ki, onlar durancak felâhâ erenler. Size de diyor felâhâ erenler dedi. Bize de sabıklar dedi. O gün biz de beraber olacaksınız. Ensarda biat ettiler, iki elinde olmaz tamam dediler ve böylece Hazreti Sıddık'ın halifeliği üzere ittifak ettiler. Şimdi, sadıklarla beraber olur. Tabi Aditel'in özel meseleler için inen, e, Tebuk muharebesinden geri kalan üç kişi meselesi var, o da uzun bir ders. Bir ders onu anlatayım dedim ama bugün altından kalkamayız. vakit bakımından bile nefesimde tıkan hukuk var diye e, efendim... <gülüyor> O bakımdan onu bir zaman sonra deriz. Kebuk mağarası'na çıkılmak emredildiği Resulullah Salman'ın sadıkların başı. Hz. Ebu Vecil'i sıktık, sıktıkların başı. Bütün sahabe çıktılar, üç sahabe münafık değiller. Münafıklar zaten zaman dolan, geri kalmak için bahane bulan. Bunlar sahabeden, bu üçü mübalek var. Ee, atımız sağlam efendim biraz daha bahçenin işleri var hurmaların tam da hurmaların zaman, olma zamanı biraz daha devşirelim ürünleri falan nasıl olsa çabuk bin kilometre bizim de atımız sağlam falan yolda yetişiriz şeklinde ondan sonra da bir iki gün geçince nefis şeytan da dedi ki daha yolda da gitsen Ordu geçmiş gitmiştir, Kar, kavuşamazsın. Kavuşamayınca da boşa gitmiş olursun. Gitsen onlar döner veya başka bir yere gidecekleri belli değil. Şekilde geri kaldılar. Ondan sonra tabii onlara neşkenler oldu, ayetler geldi, tevbeleri kabul olunana kadar onların canları çıktı, şeyleri gel. Medine Efendi sonrasında dönerken onlar özür dilemeye geldiler. Yağur diyor özürleri kabul değil, münafıklar geldi bir bahaneler, yalan, dolan falan, münafıkları terk et, onlar pislikti. Sen onunla uğraşma, hadi tamam sana. Ama bunlar sağlam mümin olduğu için bunlara öyle olur gelmiyor. Niye? Sen niye geri kaldın? E inananlara Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Şimdi bu gece burada sohbet var. Sadıklar nerede? Sadıklar nerede? Bursa'nın neler içinde? Meyhanede, bilmem nerede, gazinoda, diskoda, sinemada, tiyatroda, şurada burada, ekseriyette belki de spor sahalarında. Adı sadık olanlar çok olabilir ama özü sadık olanlardan kaç tane bulunabilir? Şuradaki adamlara bak, sadıklar nerede? Sohbet gecesi ilim meclisi kurulmuş, amelde nefret? Kur'an tilavetinden eftal. Fatih yapmaktan eftal. Ya Allah için, din için ayet adı sokuluyor. İmin meymişsin. İtikabını düzeltiyorsun. Ha sen şimdi burada sadıklar nerede? Bursa'da külliyede bu gece. Ne emrediyordur Bursa'lılara şimdi? Mesela, mesela misal veriyorum. Sadece ben kendim, buradan bahsetmiyorum. Sadıklarla beraber sabah namazında sadıklar nerede? Yatakta değil. Ulu camide, küçük camide, orta camide. İyi Sadıklar mescinde. Sadıklar safta. Sen nerede? Yatakta. Batakta. Sen nasıl sadık olacaksın? Ne emretti sana? Sadıklarla beraber ol. Her namazlarda cemaat, sadıklar camide. Yani sadıklarla beraber olur. Allah yolda cihada çıkılacak. sadıklar cihatta, Canakkale savaşında, değil mi? Canakkale'de işi Canakkale'de. Allah'a verdiği sözde duranlar, vatanı düşmandan, cavurdan koruyanlar. Münimiyim gelici halin sadeku, naahedullah ale. Müminlerden öyle eller var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular, kan muharebesinde. Mısır'ın harplerde, eminim Allah nihayetü kimisi. Şehit olmak derdindeydi, muradına erdi, şehit oldu, Allah'ın rızasına, rahmetine erdi. Eminün neyen tazır, kimisi de bekliyor. Uhud muharidesi yerinden çıkıldı. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördüğü Kılıcının ucunda kırıklık var, vesaire biraz bozgunlukla tevil etti, bir hezimet olacak falan. Uhud'a çıkmak istemedi. Çıkmak istemedi. Medine'de duralım, doğrular geliyor, şey gelsin, şey yapalım. Evet. ama sahabe-i keram ne istediler Uhud'a çıkalım niçin? Bedir'de Bedir çok büyük bir muharebe fakat Bedir'de şehit çok yok Bedir'de on dört şey var on dört halbuki şey var üç ama melek oldularının da gelmesiyle Bedir muharebesi özel derslerde anlatmışım uzun uzun Bedir'de on dört şey var Bedir'deki şehitler hakkında da ne kadar ulu ulmeni bu Allah onda öldürülenlere ölü demeyin. Belahya asıl gibiler onlardı. Bu cevher başka alklarda da var. Belahya nazarla buyuracak ulum rabbleri katında onlara gönderiliyor. Ferihine bima teâmul Allahın fazlîhi. verdiği lütufla e Şimdi bu kadar mütevziyince şeyt olmayandan oldu? Üzüldü. Biz de şehit olmayan sevinir. İyi yurttık bu işten diye. Onlar niye şehit olmadık diye üzülüyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyorlar ki Bedir'den sonra başka imkan çıkmadı. Ulu'da çıkalım da belki şehit olma imkanı buluruz. Zaten ondan sebep işte 70 tane şehit de fazla olduğu nokta 70 şehit oldu. Halbuki de Bedir Zadar'da kuvvetli bir durum yoktu düşmanda ama hikmeti ilahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı tembihlerinin uyarılarının terk edilmesi bazı sahabe tarafından yani o, o da ince bir hikmet uzun bir ders tüder. Zeytinallahu de aleyhi istediler. Efendim <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yurdum ilgi çıktı. Çoğun ödüller gibi sonra çok ısrar ettik. Senin bildiğin işler olur. Biz bilmeyiz. İstersen de çıkmayalım. Bunun gibi bir peygamber zırhını giydirdik. giydikten sonra çıkartması uygun olmaz. Artık bu yola düştük, cihada gittik. İşte müminlerden öyle pehlivanlar var ki Allah verdikleri sözde sadık oldular. Canımızı sattık sana dediler, sattılar hakikaten şehit oldular. Kimisi de şehit olamıyor, olamadı. Kendini öldürecek hali yok ya. Kendini öldürecek hali, intihar mı benim ondan yeni Onlar da şehit olmayı bekliyor, bekleyip duruyorlar. Bak doğru adam. Dekliyor ki ne zaman şehit olacağım? Ma'ad belli müddetle. Allah layık eder. Hiçbir sözü değiştirmediler. Yece llahu sadikin biş-şekb. Secde kuranları Allah o doğrulukları sebebiyle mükafatlandıracak. Mükafatlandırdı bile. <gülüyor> Söz doğru. Sözlerdin Allah'a. Yine vaşara minel niyyetü. Ve ma la uvenne la uvenne. İnsan da Müslüman mı şu an? Müslüman ne demek? Müslim malını, canını Allah'a teslim etmiştir. İbrahim aleyhisselam gibi. Ateş açtırsa, açsın. Çocuğunu kes, yatılıyor. Malını ver. bütün fakir, fukara, misafirleri torunuyor. Hiçbir şeyin Kulları, evet, sürüleriyle, çobanlarıyla veriyor. Çok cömert. Çünkü Müslüman, iftale oğlu bu esin, Rabbi ona teslim oldu İbrahim dedi, aleyküm pilabillahi alemi, alemlerin Rabbine boyun eğdim dedi. İntikamlara bak. Dünyanın nemrudu, tek kralı, en büyük yavuru, en büyük zalimi. En büyük ateşi yakmış, aylarca tutuşturmuş, ateşin alevleri havadan giden kuşları kapıyor aşağı alıyor, mancina koyuyorlar kendileri yanaşamadıkları için çırıl çıplakla soyuyorlar, oradan ileri atacaklar. Canınızı tes teslim etmek Allah. Müslüm ne demek Müslüm? Sonra kurban meselesi, oğlunu kes. Nasıl bir şey ya? Oğlunu kes ne kadar ne ciddi bir mesele ya. Ya kurban bayramında 40 tane fetva arıyor ki kurban kesmesem olur mu diye adam kurban kesmem ne fetva arıyor. Halbuki eti de kendi yiyecek yani. Dedi ki de kendi iyicek. E et helal. Atak kurbanı gibi değil ki bayramda. Uzhoya kurban bayramında kesilen kendi değer. Dedi ki de iyice aldı. Hayvan kesmemesi için bahane aldı. Bu adama oğlunu kes kesene kesen. He? Böyle bir imtihan İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelen dilin başınıza gelecek. Şurada kaç kişi kazanır? Kaç kişi kazanır ya? ya. Hadi babaları da bıraktık. Baba belki bir daha doğurluğum der. Ama oğulların içinde kaç kişi kazanır mesela ya? O hemen düğünden düğünü kesilecekse o geceden evden kaçar. Tabii. Beğeni bulduğumuz değil ya yani babası da varsa o da kaydeder. Helen ma İsmail, ikisi de teslim oldular. Mesela sadece babanın kazanması değil, oğul da İsmail gibi olacak. Es-saali villahinna ve kurvilki ca bi İsmail. İnna ukana qadim qanahu haydi ca na washulun nabiya. <tuh> Bakana mu amlebi sunat ve zekat ve bana önder yaptı, bana önder Allah'ın adıyla. Kitapta İsmail an. Habibim İsmail'den bahset Kuranda. Ben anlatıyorum sana anlat. Çünkü İsmail. Sözünde duran doğrudur. Bak sadık. Ayetleri görüyor musun? Geliyor geliyor geliyor. Hep süt sadakat ve sadık kötünden devam ediyor gidiyor. Bunları birbirine bağladığı zaman da pek bize uygun işler çıkmıyor. Bize uygun haller çıkmıyor. İsmail vaadinde sadık sözünde duran biriydi. Hem Resul'dü hem Nebi'di. İsmail ama yatıldığı zaman evendim kurban edilmeye önce baba bağla beni de can havliyle kaçma takmeyeyim demişti. Bir zaman sonra düşünüp aman ya aptı diyerek kaç yaşında bir çocuk iken ey babacığım ne çöz beni çöz. Niye evladım kararını değiştirdin? Çünkü Rabbim görüyor beni, şimdi bağlandı da zorlan kesildi durumunu deneyeceğiz. Sene sene kurban olayım, nasıl iştir ya? İşte sözünde sadık idi. O zaman hem rasul olursun hem ne diyor Ailesine namazı emreden diye. İsmail Aleyhisselam'ı söylüyorum. Çürhum kabilesinden evlendi ya, o meseleyi de anlatıyorum ya işte. Bir kere bir hanımını boşa nasıl tavsiye etti, babası geldi gitti falan bir sohbetlerde anlattığımız bir mesele. Ailesine namazı emrederdi, zetrafı emrederdi, Rabbis'in katında rızasına ermiş bir kul idi, makbul bir bir kul idi. Şimdi baba teslim oldu, o kaçtı. Ne olacak? Baba nasıl? Ama sen ya ya. İkisi de teslim oldu. İsmail'i yanına yıktı, yatırdı. Ve ne o zaman biz ona seslendik, melek tarafından veya kendi zatıyla tecelli edebilir. Ey İbrahim, ey İbrahim, kaçsak defter rüya. Dikkat et. Peygamberlerin rüyası vahiy olduğu için amel etmeleri zorunludur. Bizim rüyamız böyle bağlayıcı değil. Mesela bize rüyamızda bekle ki, git Emir Sultan'dan kurban çez dediler başına bela kartsın dediler veya şu muradın olsun dediler rüyamızda. Bu bizi bağlar mı? Yani harf, vacip falan olur mu? Olmaz. Ama sen bu rüyayı kendin dünyende rüyası çıkan biri biriydiysen, karma karışık şeyler görmeyen, namazında abdesinde bir adam duysan, bu da bana boşuna gösterilmemiştir. E, Kesin veyahut da fakir yukarıya dağıtın dersen diyor. Ama bağlayıcı değil. Kurban kesmenin bile bağlayıcı değil. Çünkü rüyadır. Senin yani rüyan vahiy değil. Onun yerine rüya vahiy. Peygamberlerin rüyası böyle değildi. Onların rüyası vahiydir. Efendimiz Allah'a söyleyen Bukhari'de birçok hadislerde cennetle cehennem hakkında gördüğü rüyaları anlatıyor. O rüyalar senin benim rüyam gibi kabul edilmiyor. Bukhari'de misli bir hadis olarak tuttu. Çünkü neden iki melek geldi? beni götürdüler, yürü dediler, gel dediler, git dediler, hani o namaz terk edenlerin kafalarının ezilmesinden, faiziyenlerin kanırmağında yüzdürülmesinden vesaire bunların bir çoğunda mülafatı gösterdiler. İbrahim Aleyhisselam da o rüya ile amel ediyor. Mevla buyuruyor, Bak saddak rüya. Sen rüyanı tasdik ettin. Yine sırttan geliyor, aynı kelimeye geldi. Yani gördüğün rüyayı doğruladın, yalan kabul etmedin. Benim gösterdiğimi bildin, yalan kabul etmedin, doğru kabul ettin, gereğini yaptın. Şimdi ben gereğini yapacağım, koç göndereceğim, ismari kurtaracağım. Ama mesele nedir? Sen bu imtihanı kazandın mı, kaybettin mi? Kazandın. Sözde durmak mesele için. Müslüman mısın? Müslümanım. Müslüman ne demek? Malını, canını Allah'a teslim etmiş. Daha sen ona kavuşabilir misin? Kavuşamazsın. Efendi Hazretleri için, Kardeşi Allah sana, olsa öz beyanıyla sen malı canı sattın cenneti satın aldın sen malına karış yani nereye karış cennetine karış ne demek cennetine karış cennete girince de ki hani burada yani ağaç lazım. bahçede ağaç yok. Ne bakalım sana 100 sene gölgesinde kesemezsin ağaç kelimi Gelmiyor. sen burada bir köşk yapın da o anda oluyor mu olmuyor mu sen kuşlar avada uçuyor, bu ne güzel yenir diye düşün, aklından geçip, Bak bakalım o kuşlar pişmiş halde önüne düşürür, bu kuş bu yolu. Sen cennetine karışın. Eksiyonlar saçıyordu. Ne istedin de olmadı, deyan öyle. Sen malacana karışamazdın. Çünkü sattın, sattın. Müzikçilik yapma. Sattıktan sonra mala karışmaya kalk. Arabayı sattın, adam da müşteri aldı. Ondan sonra telefon edin, ne var? Hadi efendim ne var? O korkuğun üstünden ben bir geri geçirtmiştim, yaptığım üstünde o teriyi de ben alabilir miyim geri? Ne aklı geri adamsa? Şeyi 40'lana unutursa al. Korkuğun gerisi bu arama hesapladır, geriye bir sebece. Var böyle antik antik adamı, nasılsın oca bile? Muharekat amca da zaten hep hükmet işimizi hep hükmet var. Sana bazı anlatıyor da. Akşehir'de evi satmış, şehir Dedi ben köye çıkacağım. Düştemize talip olanlar demiş, iyi oldu efendim. Yani sen öyle istiyorsun lan ki köye çıkacaksan. Ben talipim bu eve, güle. Demiş evine aldın bu evi demiş ben sana sattım da. bir çivi çaktıydım bir zaman demiş. O çivi pazarlığa dahil olmasın demiş. Allah Allah! Ne şakacı adamım? Olmasın da bu şakacı Ev benim oldu da. bir bitti bitti. bitti, bitti. Ama otanın bir düşüncesi var da. Her hafta şeye giniyor, çarşıya. Bir şeyler alıyor. Taşıyamıyor. Öbür tarafları dolanana kadar kapıyı çalıyor. Ne var? Şimdi bizim adam <gülüyor> diyor Ne işe kaldık ya? Ha yok, bir işte şey temiz bir şey ortada. O da bir şey değil. Bir gün doldurmuş şeyi mi olmadı? E ben de işkembeleri taktak tak torbadan akıyor her taraf, kokuyor her taraf. Bizim çiviyi az öldürdi, ciğer almış öldür afsta bilme. Ya hoca dedi al dedi çivini de elini de geri dedi ya bu. Her hafta bizim neş oldu ya. E Düşe dedi yani ki ben bunu almıyorum diye dedik onu pazarlar dahil dedi ki benim çiviyi al diyorum sana da. Şimdi şey bizim Müslümanlığımız bu şeydi. Malı canı sattın mı sattın? Hadi sabah namazında cemaata git. Ama ya Rabbim uyanamıyor. Ya sen bu cana karış mıydıksın? Ya sen canım değmedi Kalk saat uyuma izin verdik sana. Namaza niye kalkmıyorsun ya? Ama film dörtte bitti. Yani sana film seyretmek harbıyordu. Film dörtte bitti diye arku buçukta namaza kalkmıyorsun. Camiye cemaata çıkmıyorsun. He. Malın canını sattın değil mi ya? Evet sattın. Zekat ver ama benim zekat çok tutuyor ulan zalim sana mı acıcam 40'ta biri çok tutuyorsa 39'u ne kadar demektir niye vermiyorsun fakire fukaraya zekat fazla değil mi senin kaç parçın vereceksin? lan 40'ta bir. zekat veremiyorsun. hacca git dükkanı bırakamıyorum işi batırırlar çoluk çocuğu hacca gidemeyen ödenece dükkanım işim bozulur diye gidemeyenler doğru Efendim mezara gittiler. Hacca gidemeden mezara gittiler. Halbuki hac farz olup da hacca gitmeden ölenlerin durumu olmadı. Mermed ve cedde şaata ölen bir hüccah. Genişlik buldu, inçan buldu yani. Parası, sağlığı, saati yerinde. İşler çok yoğun. 70 yaşında adam var. 70 yaşında. Ta hacca gitmeyi düşünmüyor. Sadece evlenme teklif ettik diyorum ya ben. Yahu Niye gideceğim? Ya niye daha hala işleri dikizle nekure bak Mezara girmeden senin işler yoluna girmez bitmeyecek bu dünya işleri bıraktık Allah'ın fazlası bir kere ya genişlik buldun açacak gitmedi durumun ne olacak sen sadık adam mısın doğru adam mısın Sadıklar nereden harafattan dünya da bizelimede Allah söz vermiş nepek nepek demiş. Ya ruhlar aleminde buyur Ya Rabbi emrine ama değil demiş. Çeket farzı oldu, haç farzı oldu da nisab o. Karpış sözünde durmak için sıdkını ispat gitmiş Sen neredesin? Haç sana farz olmuş. Ama sen İstanbul'a sınırsak olsun, dükkânda Sen bu farzı yapmadan nasıl sabit ol dersen. Sen yanıdınşağı Yahudi'ye, inşağı neskaniye. Haç farzı olup da, imkan bulup da gitmeyen İster Yahudi ötsün, ister Hristiyan ötsün fark etmez diyor. Yani bu demek gavur olduğu anlamına gelmez. Ama durumu da çok içerisindir, ahirette gelmez. Durumu bakın, yani cehennemde azabı var. İslam'ı beş şarttan birini terk etmiş mi kolay bir şeyi? Onun meselesi, hat meselesinde yani var bir kere. Ama imkanı olanlardan beş senede bir, dört senede bir, dört, dört seneyi geçirmesene o da iyi geliyor. İmkanı olanlar. Ama hak zordur, müşkildir, yalan dolana giriyorsun, yok işçiyim, kasabım diye gidiyorsun, halbuki kasaflıkla alakayıp bir şey kesemiyorsun. Böyle de bir yalan dolan işleri de karışıklıklar olmaya bizim yok tabii ki. Yani. yani hak için konuşuyorum. Bir de kota var, bir de orada izdiham var, milletin de hakkına giriliyor. Hak için ben böyle tekrar tekrar, alim değilsin, vahid değilsin, satma verecek mühdi değilsin, her sene de Arafat'a gitmen şart değil, çünkü farz değil ve insanlara sıkıntı veriyorsun. Ama bunda da genişlik var. <gülüyor> her zaman olur. Hadisi Kuti ile buyuruyor, inne abden bir kum ki asahkileu cistu bedenine sağlık vermişsin ve -iz -iz rızkına genişlik vermişsin. Yani bin dolar, iki bin dolar ne için? Şimdi ben Allah'a ne ya? Turizmler gidiyor. O kadar parası var. لَا يَبِدُوا اِلَيَّ فِي كُلِّ اَرْبَعْتِ اَعْوَامٍ وَذِي رِوَاتٍ فِي كُلِّ خَمْسَةِ Bir rivayet gördüm, dört bir benim evime gelmezse, bir rivayette gördüm, beş bir benim evime gelmese. siz bin iki yüksekten tutun, beşe çıkartın. Hadi o rivayet daha uydu size. Gelmese nedir onun durumu? Farzını yapmış şimdi bu adama bir azap da var yok da le mahrumun elbette mahrumdur diyor. Yani çok büyük devletlerden mahrum ol. Yani onlara gidilmekte yani hac gibi değil. Kadınların zaten haklisi çok zor Bir kere farzını yapsınlar, ondan sonrakilerde erkeklerle karışma işleri günah sebepini geçtik tehlikesi de var. Ama onlara serbestlik var. Gitmezse 4-5 senedir, senedir rızkı var, imkanı var, sağlığı saati var, mahrumdur. E zenginler daha fazla gidiyorlar, paraları daha fazla. Onun için daha fazla zengin oluyorlar. Biçin? Tabe-u Benir haccı verin onlara. Hac ile umreyi peş peşe yapın. Hadi i Sahih'te. Yani haccından sonra onlara gidiyorlar. Gittiğin zaman haccın günleri geçti, İran'dan çıktı falan ondan sonra onu da yapabilirsin, haçın peşine onu da yaparsın. Bir de haçtan evvel yapıyorsun bunu. Kıran haçında, haçtan evvel onu da var, temet yolda onu da var, ifrat yok. Mesela o zaman ne oluyor? Haçla onu da peş peşe yapmış oluyorsun, bu hadisin sırrı. Bir de gidip gel dönüyorsun, bir daha gidiyorsun birkaç ay sonra, peş peşe giriyor. giriyorsun. فَاِنْ نَوْنَا يَمْثِيَانِ فَقْرًا Haçın onları peş peşe yapmak, fakirliği nefleder. Ne demek? İnsandan fakirliği uzaklaştırır. Hakikaten bu genel böyle sürekli giden varlığı bir hakimi küzük etmiyor ki adamlar ya. Küzükleri bu. Öbürü de niye gitmiyor? Dükkan kapanırsa işler bozulur diye gitmiyor. O da burada sinek avlıyor dükkanda Ekonomik bozulur diye. Pola çıktı yura çıktı ekonomi bozuldu diyor. Önce işte o akşamları <gülüyor> gidenler ekonomik bozulmuyor böyle. Ya, hadi işte ne olursa. İşin müsaitse git. Öbürü param yok gidemiyorum sen de ruhunla git. Sen ruhuna git. Hem ruhu, ruhuyla giden, bedeniyle gidenler, de. Erskerler. Tane ameller, ne vazülettir ameller var? <gülüyor> Medine'ye git. Gazze-i Tahr'a, Rasul-i Masallaha sen ziyaret ol. Ne diyor ki? E karım yok, imkanım yok, kere gidemedim, selamlar veredim. Cuma geceleri selamlar, mübarek kulağıyla duyuyor. Kabilinin yanında selam veren neyse Cuma gecesi Salih Selam okuyan aynadır. Seni kimin kızımdan aşağı bırakacağım? Cuma günü Salih Selam'dan bana ağz ediyor. Şu Salih Selamlar kitabı anlatıp duruyor Bunun son bölümü Taiştan buradaki dersleri de davana zamanı. Son bölümde ne var? Cevhar Kemal var. Cevhar Kemal Ahmet Gizhani Hazretlerine bildiği ilham edilmiş bir Salih Selam. Kaç kere okunsam bir kere nasıl olduysa okuduk. Mevruf Teyzesi'nde tecelli oldu şeyde İstanbul'da bir camiye. Yedi kere okusa diyor ama şartları var orada şartlarına dikkat edin. Onu şartlarına uyarak yedi kere okusa yedincisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört halideyle beraber bedenleriyle birlikte yanına gelir. Yemin etse de doğrudur, yok, sabıktır ve halis değildir. Hasta Allah'ın da günahkar olmak. Yemin etse ki ben Resulullah Allah bir mecliste oturdum. Vallahi deşe sadıktır diyor. Yani mübarek. Paran varsa git. Paran varsa da yoksa da yedi kere o salatü selamı okusa Resulullah geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Takirleri yürür müsün? Gidemeyenleri yürür müsün? Resulullah geliyor. Kendisi geliyor. Bedeniyle geliyor. Ruhuyla değil. Bedeniyle de geliyor. Ama sen göremeyebilirsin. El yavlatan bazıları okurken sararlarmış, solarlarmış, böyle halden hale girenlermiş, onlar görenler. Gönül Efendisi'nin geldiğini adam. Mübarek zat yerinde duran ve biz tabii o makamda değiliz. Ama bizim görmemiz zat değil, bedenine geliyor ya. Onunla beraber dünyada otururlar, ancak ne olmasın, sahada olamazsın yani. Sahada olamazsın, otursam da bu neylesin, göremiyorsun. E çoğradan zuhuratta görsek, uyanık da görsek. İmam Sivri Hazretleri kaç sene sonra Efendimiz'de? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dokuz yüz senelik. Ama uyanıkken görüşürdü ya hadis okullardı da. Efendimiz de hadisleri sorardı. Hiç o gördü bu kitabın sahibi yani bu zikirlerin Ahmet'in, İdris Hazreti. Efendimiz de o mecliste oturuldu, hadisleri sorardı, salavatları ona yazdırıldı. Ama sahabe oluyor mu? Olmuyor. Sahabe ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü'nün ruhu şerifi ve beri şerifinden ayrılmadan evvel görenler demek. Ama şimdi de belediye gelse de gören sahabe olur mu? Olmaz. Ama yüksek makama erer mi? Ermez olur mu? Allah'ım ölmeden bize de bu baka adasıydı. Sadıklardan olursak olacak. Sadıklarla beraber olursak olacak. Bak işte o üç sahabe-i mübarek. Münafık değil, fakat tembellik etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kilometre yola gitti. Makineli ehli Medine'de onun havli, münere arabeye tekallifu ar-resulillah. Medine ehli olsun, etraftaki kabilelerin kalkı olsun, Allah'ın peygamberi harbe giderken ondan geri kalmaları olacak şey değil. Ve ne Erhab'u ver onun kıymetli canına o kıymış da, o yollara çıkmış, aç susuk perişan, bin kilometre gidecek sıcakta en sıcak zamana rastladı hurmaların olgunlaşma dönemine. Bir de geri dönüşüyor, bir de harbe gidiyor. Beni peygamberim ben senin canın daha mı kıymetli ki? O çıkıyor da sen canını esir diyorsun da ben elbet alayım diyorsun. Bakın masal senin bir yataktan kalkıyor, çeke çüktürüyor, sabah navazda cemaata çıkıyor, işrak bekliyor, senin canın ondan daha mı kıymetli ki sen Efendimiz sıra hattasın? Olmaz! Buyurdu. Bu üç sahabi işte burada e, <gülüyor> bir yanlış ettiler. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı kestin, konuşmayı kestin, insanlara da dedi ki bunlarla konuşmayın. Ama münafık olsa sorun yok. Ama Müslüman olunca çok zor geldi bu. O kadar zor geldi ki. Doğaçela cedileni kul yuhu. O geri bırakılan üç kişinin beter beşini kabul etti nati geldi. Ama hatta ila Allahu ta'ala bu bina rahmet. Geriş dünyalarına dar geldi. Ve farka aleme gusür kendi kendileri içlerine sığamadılar. Canları onlara dar geldi. O zaman la'an minallahi inne. Allah'tan kaçış kurtuluş yok. Ancak Allah'a sığınarak Allah'tan azabından kurtuluş var. Bunu yakın inanmadılar. Bir tanesi kendini Ravza'nın direğine bağlar. At susuz yedi gün, arada bir bayılıyor, açlıkla susuz nerede bayılıyor? Yedi gün falan uzadı. Zannedersen şeyleri de tevdelerin kabulü de elli gün sürdü. Elli gün. Tanımadılar. Hanımı konuşmuyor, hanımı da selam vermiyor. Kimse selam vermek yok, konuşmak yok, görüşmek yok. Bunlar geri kaldılar. Sadıklardan geri kaldılar. Doğru dürüst mübarek insanlar. Cihata gitti Allah yoluna çıktı. Bunlar gitmediler. Mazeretleri de yoktu. Hasta değildiler. Köl değildiler. Topal değildiler. Ya Mevla nasıl indian etti? Nasıl masalullah sen geliyordun? Sabah namazında bakıyordum, Bayılmış halde direğe kendini bağlamışsak Hazreti Kağıt var. Ondan sonra Acıyordu ona ama Mevla'dan müsaade gelmeden gel. Ama onları çağırdı, onlardan ifade aldı. Dedi ki siz ilk medine ediyordunuz. Niye bilimle gelmediniz? Orada doğru söyledi. Ben nefsime uydum. Yani bahane uydurmadı da. Zaten bahane uydursaydı da Resul Masallı'nı hızlı yutturabilir miydi? Mevla ona doğrusunu bildirirdi. Ama o yine dedi ki beni ancak kurtarırsa ne kurtaracak? Doğruluk kurtaracak. Doğru konuştun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sen doğru konuştun. Doğru söyledin, yani nefsine uydun, kendellik ettin, bir mazeretinde de ama bu doğruluk seni kurtaracak. Ama o sonra 50 gün geçti o kadar sıkıntılar çektiler. Sonunda ne buyurdu? Ananın seni doğurduğu günden bugüne kadar yaşadığın en hayırlı gün sana müjdeler olsun Allah tevbeni kabul etti bir de ayet gönderdi bu üç kişinin tevbesini kabul etti orada uzun bir kısa var ama burada ne, nereye kendi var Eyman iman edenler Allah'tan sakının sadıklarla beraber olun Resulüm nerede siz nerede Müslümanlar nerede siz nerede dostlarım ne halde siz ne halde? bak şimdi burada sadıklar Camide, cemaatte, sohbette, cükürde. Sadıklarla beraber olur. E ben radyodan dinliyorum. Radyodan dinlersen bilip alırsın ama, yani dinlediğin şeylerden faydalanırsın ama, sadıklarla beraber olursun sırrına da eremezsin. Çünkü orada da ayrı bir mesele var. Nedir o? Sohbet beraberliği. O Efendimizle beraber çıkmayanlar da o, Dinden dönmediler. Münafık müjdet olmadılar. Namazlarına devam ettiği zikirlerine devam ettiler. Ama Mevla ne istiyordu? Peygamberim nerede? Siz orada olmalıydınız. Buradaki sırra da dikkat edin. Ama hastadır. Niyetiyle buradadır. Mazurdur. Niyetiyle buradadır. Kadın kendi başına çıkamaz gelemez kadınların imkanı azdır. Niyetiyle buradadır. O tamam. Mümin niyeti amelinden hayırlıdır. Ama mazereti yok imkanı var cemaat sohbette sohbet toplanmış Allah yolunda onlar yok burada onlar kaybederler yani fazileti kaçırırlar fazileti Belki onlardan internete atılıyor bugün dinleyemesem internetten dinliyorum falan ama onun ilim kazandırır ilim çok önemlidir ama bülgen zikir meclisi var mecliste oturmak var orada af olmak var günahların sevaba döndürülmek var seyizlerin yağması var rahmetlerin inmesi var Sekiletin kuşatması var. Avruha Teala'nın meleklerle o cemaati anması var. Meleklerin onlara istiğfarı var. Var var var var. Dünya kadar ilade, sevap ve gazet var. Bunu evet. evde dinleyenler, internetten dinleyenler, şu cemaata gelen bir olur mu? Nasıl? Sahabenin metodu, todu? Usulü sohbettir, sohbet bu beraberlikti. İttakullah. Allah'a kan sakının. <Sessizlik> sadıklarla beraber olun. Şimdi Allah Teala bize sadıklarla beraber olun diye emrediyorsa, Allah Teala bize gücümüz yetmeyecek şeyleri emretmiyorsa, o zaman her dönemde mutlaka bize beraber olmalarını, olmamızı, kendileriyle birlikte bulunmamızı emrettiği sadıklar var mıdır yok mudur? Vardır ki bize diyor onlarla beraber olun. Eğer her dönemde sadık kullar yaratmayacak olsaydı en eminim bu sadıklarla beraber olun buyurması da bize gücümüz yetmeyen bir şeyi yüklemiş olmasıydı. Halbuki Mevla pek bir malayı tak yapmaz. Takak yetmeyen bir şey yüklemez. Sadık yoksa ben nerede sadıkla beraber olacağım? O zaman sadıklar var mıdır? Arayalım mı? Belki de bulmuşuz daha da Balıklar toplamışlar denizde. Birbirlerine sormışlar ki su diye bir şey varmış bu su nasıldır? Balıkların da bir yosun eviminin ettiğin lahal adiye her ülkenin içinde uyarıcı var. Yani kuşların, balıkların, her türlü hayvanların da kıyı var. Ayette de bu sabittir. Gidmişler ki neisimizi sora, gitmişler demişler su diye bir şey varmış biz bu suyu çok merak ediyoruz. Değil Değişleri de onlara gülmüş. Ve demiş ki siz bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu gösterin. Yani içiniz dışınız suyun içinde zaten ben sana suyu nereden göstereyim demiş. Yani sadıklar nerede? Aa sadıklar. cemaatin genelini konuşuyoruz, içinde böyle gibi noktabazlar da var. Kusuna bakma, ben burada konuşuyorum diye sizin en faziletliğiniz değilim. On vakti değilim. Allah edeyim. Konuşuyorum diye bu rızancı başını bana düşmüş. Hayır desene. Ama bu sadıklar var burada. Görüyorum, tanıyorum yani. Sadık, sadık kullar var. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir sadık kul başımız var. elhamdülillah. Sıddıkların reisi diyebiliriz. Bu zaman için tabii ki. Bu zaman için. Bu asıl için. Böyle bir mürsitimiz var hayatta. Allah başımızdan eksik etmiyor. Sadıkları arıyoruz. Nerede? Hindistan'a mı? Babışta mı Ne Nebci'ye ne Nebci'ye Yine dön dolaş. Gürcü kapısı derdi Alâgâre Efendi Hazretleri. Yine dönersin bu kapı. Ben de biraz meraklıyım. Elbiyaya çok çocukluğumdan beri elbiyan meraklıyım. Böyle görürsem uzun sakallı falan var. Ona böyle bakanım edelim. Huzur Ali Selam mıdır, elbiyan mıdır falan. Çocukluğumdan beri. Hastalık derecesinde. Böyle bir şeyim var. Bir senesi hapistayız hem yani 81 senesi. Efendi Hazretlerimizle beraber, o sene de hiç kimse gelemedi ya o zaman İki kişi, Üç kişi bittik. Kaldı abi de hasta idi, o da yanımızda yok. Beraber iniyoruz. Haremi Şerife doğru, neden geliyor sanki öyle hatırlıyorum. Tam Haremi Şerife doğru e, yanaşınca, şeyde de kitaplarda okumuşum, İmam-ı Gazali Hazretleri mesellerinde vesaire, her gün güneş doğmadan bir de güneş batmadan Kabe'yi mutlaka kutuplardan evliyanın yiyanır. Veyslerinden biri mutlaka tavaf eder. Ama her gün. Ben şimdi tavasta da öyle bakıyorum. Öyle Ar ararım yani. Mutlaka bu saatte bir kutuplardan biri var ama kimdir nedir böyle aranıyorum tabii. Ama belli olmaz yani. Bazı kendini gizleyebilirler. Ama tabii ki sakalsız sarıksız böyle bilgis falan da olmaz yani. Kutup. Bizim Abdül Metin Hoca'nın Abdü bir şeyi var ya mübarek ya. Gittim Hindistan'da evli Allah'ın mezarlığına seyyitler işte bizim simcilenir. Seyyit Begaili Hazretleri. <gülüyor> orada da bayan nazarlar var. Orada kutup yazıyor orada kutup yazıyor. <gülüyor> Nazarlara geldi ey, ey mübarek kutuplar bizi gibi kutup ayılar mutlaka mı dedim dedi ya. O da bir antika da ama yani. Abdülmetin Metin Hoca cezbe var. Cezbe var. Adamda cezbe var. Ben akımı geçiyorum da akıllı düşünemeler o cezbeliler geçen yani. Evlim, niçin tavuğum dedi? Her taraf kutup ya dedi. Bizim gibi kutup ayı var da geldi ziyarete dedi ya. ya. Bizim ne olacak bizden? Ama senki meselesi En büyük karmaya mahkem. Rıvac sen ayın seven sevdiğinden alım inşallah efendim. Öyle Şimdi rivayeti de duydum ya Güneş doğmadan kutuplardan beni tavuğalar kalabiliyor, batmadan tavuğalar. Böyle var mı? Diyenci kılığında fakir fukara, aslanlıl meşahiften var, buhara meşahiften var. Hiç deki zatlar vardır tabakta, onu e, böyle anlayanlar, görenler olabilir. Fakat şimdi dedim içinden dedim, ya dedim yani hareme doğru yaklaşıyoruz ya, milyonlarca da hükyaç var tabii. Allah Allah, ne mehiller, ne tutuklar var, dünyanın her yerinden oraya geliyorlar. İçimden dedim, efendi döndü dön, gidiyor dön, dön, bari baştan ya dedi ne evliler vardır acaba dedim. Tüslüyken döndü ortaya. De dedi bana. Bu şekildeydi. dedi ki alerder ve efendi babamız buyururdu ki. biliriz eli Allah kalbi okurlar mesela. Ne buyurdu? Her adam hareme ini muhterimeyi geçseniz böyle kapı bulamazsınız. <gülüyor> dedi mi istedi bana. Mekke ne dolassanız bizim nakşı harekatını halidiy kollurun bu işte babanın. Bu kapı fil gibi bir kapı bulamazsınız. Ya bu son ahır zamanda bu kapı kalmış. Bana ne demek istedi? Aranma. Aranma, aranma. Burada. Benim demedi. Ama Esra'ndi baba buyuruyor ki. Çok acayip tevazulu bir cümle yani. Ne diyeceğimediğiniz dolaşsanız böyle kapı bulamazsınız. Şimdi sadıklar arıyoruz. Sadıklar nerede? Sadıklar nerede? Evet, ben de Hazretleri, sahipleri, sahipleri, mülkeme bile de bulamaz. Şimdi. Kabirde çok mu? Üstünde böyle bir zat. Orada da vardı. Ama böyle bir zat var. Muhammed Mazhar Efendi vardı. Muhammed Mahmud'u 7. torunluydı. O senesi de yeşil Yeşilkutber'in yanında onun çekkesiyle otelinde vardı. Bizi orada ağırladı, şafir etti. E, bayağı da ağırladı yani mübarek. İstanbul'a da gelmişti önceden. Büyük şevklerdi Efendi Hazretleri. İmam-ı Rabbani'nin yedirgi torunuydı, el de şevk fakat tabii o vehabilikten sonra kendilerini güzemek zorunda kaldılar. O zaman da 80 yaşlarında idi yani. Biz kahvaltı ettik işte çıkıyorduk kapıda. Bize dedik, Haydi abi var, Efendi babamızın oğlu, büyük, büyük değil de ortanca oğlu. Bir de ben, az az Türkçe konuşuyordu Mazhar Efendi Hazretleri. Ben ben diyor yani kendisi. Ben alemleri gezdi. Alemleri gezdi demek <gülüyor> gezmediğin yer kalmadı. Endonezyalara gitmişim, Hindistanlara gitmiş. Zaten imam rabbazetlerin esasen Hindistan'dan geliyor. Efendim dedim? Şeclesi onlarda ne Hindistan'dan gelmiş. Ben alemleri gezdi, Mahmud Efendi gibi bir uzat görmedi Türkiye, Asya görmedi mi diyemiyor mu? Görmediği Allah bize nasip etti elhamdülillah. Biz sadıkları tanıdık. Sadıkları sevdik. Sadıklara uyduk. Ama sadıklardan olamasak da sadıklarla beraber olduk. Bize ne emrediyor burada? Şimdi sadıklardan olun dense biraz zor iş. Çünkü sadık olmak yani özgür sözü dosdoğru olmak zerre kadar yalanla ve hakikat söylememek, konuşmamak, düşünmemek böyle bir sadıklık bizim için çok zor. Sadıklardan olun buyurulmuyor. Keşke olun. Keşke olun ama bunda da zorlamırsanız, en azından sadıklarla beraber olun. İşte bu sırra ermek lazım inşallah. Bir cemaatte sohbette, camide, hacda, umrede, hayırda, hasenatta beraber olun. Bedenen beraber olun. Bir de Ruhem beraber olur. tariket Aliye'de rabıta var. Rabıta nedir? Rabıta nedir rabıta? Sen şimdi burada göz gülün varsın, mürşidini ya da Allah dostlarından hangi zata intisap ettin? O zatı yanında diye düşünüyorsun. Onun huzurunda olduğunu düşünüyorsun. onunla birlikte olduğunu düşünüyorsun. Buna rabıta deniyor. İrtibat manasında yani bağlantı kurma. Aslında burada şimdi kablolar var, şunlar var, bunlar O Adam yukarıdan bağırıyor. Gityeryem gitti diyor. <gülüyor> Çünkü oradan gelmiş olamıyor ama bağırıyordu oradan. Derim. Neden? Kablo koptu. Yani irtibat kesilince oradan ses duyulmaz. Rabıta ne demek? Bağlantı demek. Rab'tan geliyor. Rab de oradan geliyor. Çünkü çok Arapça. Bu bağlantıyı kurduğu zaman bunun için kablo mablo lazım mı? Laz mı değil. Ruhlar aleminde mekan söz konusu değil. Zaman söz konusu değil hecap söz konusu değil kur ve bol söz konusu değil yakınlık mesafe mesaha e, saha alan ölçüm söz konusu değil şimdi burada bir adam dururken içimizde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rabıta yaparak kendisini razı yukarıda kabri şerifin yanında ve muacee-i şerife de huzurunda düşünebilir mi? o düşünce ona fayda verir mi? Allah'a sebebi bir etki yapar mı? <Gülüyor> kezide yap bende yapıyor sizde yapar mı etsin ben sana şimdi bir misal vereyim sen efendim ee, çok beğendiğin bir kadını hayal etsen şehvetle hayal etsen Onu düşünsen, kadının kendini yok eski de yok kırk sene evvel gördüğün karıları bile unutmuyorsun ne adam ya konuşturacaksın ben için kitabın kenarında Ortasından konuşmayayım ben <gülüyor> Sen o kadını hayal ettiğin zaman senin nefsinde, şerbetinde tahrip oluyor mu onun? E peki bir kadının düşünüp şerbetle düşünersiz ilk ortada bir şey yokken ondan bile tahrip olup da efendim hatta uykudan evvel düşünsen, dünyanda onunla birlikte olsan itilaf oluyorsun. İtilaf oluyorsun yani mı deviriyorsun yani. Kardeşim kanını demirle kolarmı ya adam kanını 24 saatte Sen uyudayken hareketsiz kamyon kanın gelmiyor. Neden? Bilinçaltı meselesinden. Daha bu tane bir bilinçaltını geliştirmekle. He, kayıd düşündün ne oluyor? Tek tekleri şirk oluyor. Hadi gitme. Ya. En büyük müşrik sensen o zaman. Niye işin gücün onu bu şekilde? Kafanı çarpıştı. Niye düşünüyorsun? Tapmak için değil mi? O senin mağbulun değil Sadıklarla beraber olun. Bu beraberlik. Allah-u Teala bile sadıklarla beraber olmanı emretti mi? Emretti. Zaman koydu mu? Var mı burada zaman? Var mı burada mekan? Sadıklarla beraber ol. E şimdi bu beraberlik, adamın işi var, gücü var, çabuğu var çünkü var. Devamlı mürşidin yanında nasıl duracak? Tepkede nasıl sikletecek? Değil mi? Para kazanması lazım, çocuk çocuğa bakması lazım, yola çıkması lazım, sefere gidecek, dönecek. O zaman bedenle vaktin fırsatın olunca bedeninizle beraber, sabıklarla beraber olun. Bedenen beraberlik mühsler olmazsa, yani fırsat bedenen fırsat yok, o zaman neyle beraber olun? Kalbinizle ve ruhunuzla beraber olun. Esasen bizim kiminle beraber olmamız lazım? Mevla ile beraber olmamız. Ama benle bilinle her daim beraber mi? Beraber. Ve men ma ki Siz nerede olursanız olun o sizinle beraber. Mekandan münezzeh Peki. İdrakı iman-ı merayelel annamama hayfikah. Kişinin imanının faziletli derecesi nedir? Nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir. Çünkü hissedemeyebilirsin ama benle beraberde bilirsen bu da imanın en mertebelerinden biridir. Peki Peki o seninle beraberdir. Sen kiminle barabersin? Nesrinle barabersin, şeytanla barabersin. Film seyrettiğin filmlerle, dizilerle. Mevla seninle beraber, sen Leyla ile beraber. Olmadı bu iş. O zaman ne olacak? Benim işte gönlün eşli olabilir. Yerken de, içerken de, uyurken de, hanımınla eşlik ederken de, kalbin Leyla ile beraber olabilir. Olanlar var mıydı? Var. Onlar sadıklardır. Sen zaten sadık olamadın. Sana sadık ol demiyorlar ki zaten. Biliyorlar senin ne mal olduğun. Sadıklarla beraber ol. Beraber ol. O zaman ne oldu? İshabunallah. Bu da büyük evli Allah'tan çok büyüklerden birimselidir. Hisal-i Kusve'de geçer. Ey kullar Allah ile beraber olun. Şimdi geldi bize bir ağır büyük. Allah ile beraber olun. Şimdi Mevla bizle beraber de bizim onunla beraberliğimiz zor iş. Çünkü Mevla... Ee, insan yönetiyor, yaşatıyor, bütün efendim kemalatıyla, kudretiyle ilmiyle ihata ediyor, kavuruyor, kuşatıyor ama insan ondan bir eser zahire misidir? O zaman Mevla beraber olmak insan için çok güç değil. فَاِيْنَمْ Eğer Allah ile beraber olmaya güç bulanıyorsanız يَصْحَبُوا <gülüyor> مَعَمَنْ يَصْحَبُوا Allah ile beraber olanlarla beraber olun. O zaman da Allah ile beraber olanlarla beraber iki kısımdır. Bedenen olabildiğiniz kadar bedenen olun. Bedenen sıhhat, vakit, imkan bulamadığınızda da kalbinizle onları düşünün. Çünkü Allah'a düşünmek mümkün. Tebekler ol, bir alayla. Allah'ın nimetlerini düşünün. Velayet ediyor o fidayat Allah'ın zatının nasıl olduğunu düşünmeyin çünkü şekil den. Yine şekil veremezsin, veremeyeceğe de. kafadan duman çıkar, motoru yakarsın o duman ne yapın? Allah'ın nimetlerini düşünün. Peki Allah'ın nimetlerinde en büyük nimet şimdi ne çıktı? Deşim şu var elbette. Faid yok ben de. Deşimden fayd yok ben. Lafı her, lafını değil yani. Sözümden fayda var, amel edersen. Ama suratımı gördüm, ben ne resim çektirsem hatıra, bilmem mi bilmiyorum. Kefenime koydursam, meleklere göndersen para edemem. Ulan derler o, ya, senin yanında durdu, senden bozuk lan derler. Meleklerden bir zoppada yiyebilirsin yani, tercik abi diyesi. O biçim, ben, benim yüzünden hayır yok. Konuşturma hayrı var. Şimdi yalan yanlış konuşmam. Bak ben... Söy meselesinde, konuşma meselesinde sadıklardanım. İnanmadığımı konuşma, doğru gün konuşurum, ayet hafif konuşurum, yalan yanlış konuşma. Evet. Amel bakımından sadıklardan değil. Olmaya çalışıyor. Olmaya çalışıyor. Allah hepimizi sadıklara ihale et. Ama sadıklardan olmak zor. Şimdi... Sen evladi ısıttık değilsin, şu değilsin mi biz? Ama bizim de normal vatandaş olarak mevla sadıklarla olun. diye ne Bu sadıklar hiç yoksa, kimden olacağız biz? Bursa'da hiç sadık olmazsa, Bursa'da Bursa'daki müminlere mü mü mü mü en inanıyorlar sadıklarla beraber olup Bursa'da sadık yok ne edeceğiz? Olunmeli ki o zaman mutlaka Bursa'da sadıklar var ki sana bile onlarla beraber ol. Şimdi kim bunlar? <gülüyor> Zahirle yetinenler değil, Yahudiler. Doğu tarafına Kudüs'ü kübde etmişler. <gülüyor> Hristiyanlar batı tarafına mesela döneriyorlar. Kudüs'ün doğu ve batısına yön, dönmeniz. Yani Hristiyanlar doğu tarafını kübde etmişler. Doğru. Meryem Adem'i çünkü e, Mekanen şarkıya. Doğu tarafına gitti doğurmak için. Belki lahm. Belki lahm Kudüs'ün şark tarafına düştü. Onun için Hristiyanlar o tarafı kübüle etmişler. İsa Can'ın doğum tarafı, doğduğu tarafı. Yahudin el-Batı tarafını, çünkü Musa Aleyhisselam Tur'un Batı tarafında Mevla ile mükâlim etti. Ona hattı canı bir gari değil mi? Musa'ya Musa vahy gönderirken yani sen Batı cehanebinde değildin. O Batı oradan geliyor. Orayı kübüle edilmişler. Oraya dönmüşler. Ama ondan sonra yeni peygamber göndermiş onu alınmamışlar. Yeni kitap indirmiş. Mevla Aleyhisselam'a kahve olmadı. İncil-i Şerife kahve olmadı. Sonra efendim sosyalini göndermiş Kur'anı, öbürlerine esretmiş. Hristiyanlar da bu tarafa tabi olmadı. Kaldılar sapıklıkta. Şimdi biz iyiyiz, biz takvayız, biz sadıkız, biz süyüz, biz büyüyüz. Yavgılara sorsan onlardan daha doğru bir Allah'ın kulu yok. Ve sadece onların işte değiştirdikleri, deri, tarih ettiler, tevrat, hak. Ve cennete kim gidecek? Ağıracak onlar gidecek, başka hiç kimse gidecek. gidecek. Bu bizi milliyetçilerde olma, Şu onları cennete gönderme. Ya onlar zaten kendi karantineli cenneti senden müjde istemedi. Niye bakalık yapıyorsun, ey profesör? Dedi sen ne olacaksın senin durumu? Ya diye sorarsan Müslümanlar cennete gitemezdi. Ama bizimkiler çok e, ne onlara efendim e, Centin ben davranıyor, dönden buyurun efendim. Allah-u Teala da buna hadi sen de onlarla beraber. Masalın sadıklarla beraber ol diyor. Masalınla süreçlerle beraber oluyorsun diyor. Sadıklarla beraber oluyorsun sana Kur'an. Sen ne işin var Yahudi'nin? Cennete mi gidecek? Nereye gidecek? Dünyada hukuk var. Kul hakkı, Yahudi patronun olsa malı yenmez, komşuluk hakkı, efendim. Bunlara riayet et. İslamiyet, Ağzomiyiz, riayet gösteriyor ama ahiret meselesinde de, bırak adam zaten senin ona cennete git, git, gidecek demeni istemiyor ki sen cennete mi gideceksin de benim cennete gideceğimi tartışıyorsun ben zaten diyor. ben gideceğim zafeti sana ne oldu neyse şimdi size sadıklardan olmanın şartlarını beyan eden ayet-i kerime okuyorum Şimdi biz sadıklarla beraber olalım da kardeşim hep sadıklarla mı beraber olacak? Biraz da kendimiz sadık olalım da birileri de bizle beraber olsun. Nasıl? Tedibin? Efendi Hazretleri mübarek evri ya. Fener Efendi Hazretleri. Fena. Üç kişi, beş kişi sayıyoruz. Onlarla beraber ol. tamam da kardeşim. Dinafani herkes gider. Bursa'da ne kadar sadık zatlar var idi? Otuz sene evvel. Çoğu gitti. Ne nurlu zatlar vardı mı? Veliler vardı. Şey. Burası da bizim tanıdığımız yer. Ve bu dediler? E şimdi yeni sadıklar üretmek lazım. Neden? Çünkü gelenlere de sadıklarla beraber olur. Diyerek numune intisar olarak öne koyacağımız, gösterebileceğimiz zatlar mı yetiştirmek lazım? Böyle laftan konuşarak herkes sadıklarla beraber oldu. Ama birileri de sadıkların kendileri olsun. Kim bu sadıklar? Neyse lirantivali ucu yazın ki denenleşlikler onları. Ey Hristiyanlar! Yüzünü döndürdün doğuya. Ece ödüler kendini yüzünü batıya. Veya kıbleleri var onlarında da mesela. Takvaalık mı değil ki. Takvaalık sadece ne değil? Görüntü değil. Yöneliş değil. Bağlama duvarının dibine. geldin kafanı salla. İşte bu kadar. Takvaalık mı değil. Lakin ben bir raha. Gerçek takva sahibi kim? Yani amen edinle Allah'a doğru inanacak. Allah'ın oğlu var derse ne oldu? Davudlar Resulü Allah'ın oğlu diyor. Hristiyanlar Mesih İsa Allah'ın oğlu diyor. E Allah'a inanmayı bozdu. Sadık olamaz. Belli mi ahiret? Ahiret gününe iman edecek. Ahiret günü öndükten sonra dirilmek. Nasıl dirilecek? Bedeniyle dirilecek, kardeşim? Ruhuyla zaten ölmemişti, ruh ölmüyor ki. Bedenden ayrılıyor ve cennet bahçesine yerceğinin çukuruna gidiyor. Ruhsa ölmüyor ki. Esas dirilmek neydi? Bedeniydi. Beden dirilecek, ruhu mu dirilecek, ölmüyor ki? Anlayan yok meseleyi ya. Bunlar neye geliyorlar? Cesetler haşt olmayacak. Sadece cennette ruhani, cehennemde ruhani ruhlar olacak. E ne anladık ondan? O zaten kabir halidir. Derse aleminde o var. O zaman marşerim ne farkı kaldı? Kabirde zaten ruhlar ya azaptadır ya nimettedir. Ahiretin farkı var. Ahiret bedenle birleşmektir. Aynı bu insan bilecek. İste. diyecekler. Yani gerçek sadıklar Farklı sahipler kim? evvela imanını düzgün yapacak. Allah'a doğru tanedir. Oğlu var demeyecek, kızı var demeyecek. Efendim ehli sünnete göre itikadını tasfiye edecek. Dövden geçirilir. Ahirete öldükten sonra bilinmeye inanacak. Ya, e. O sahadan merak etti. <gülüyor> Meleklere inanacak. Meleklere nasıl inanacak? Allah'ın kızı güldüğü haşa. Ya lan kafir olur. Meleklerin erkekliği yok, dişiliği yok, günahları yok. Doğru inanacak. -ki bütün kitaplara inanacak. Sen Tevrat'a inandın, İncil'e inanmıyorsun. İncil'e inandın, Kur'an'a uymuyorsun. İki, iman yok. İman yoksa doğruluk, dürüstlük yok. İki. Ben Nebihi'yle bütün peygamberlere inanacak. Muçak'a inandın, İsa'ya inanmadın. Kafir oldun. İsa'ya inandın, Muhammed Mustafa'ya inanmadın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahu aleyhi ve sellem. Al-ıbbi, kafir oldun. Bütün Peygamberlere inanacak. Ama inanmak yeterli mi? Etmez. Tabi olacak. Şimdi bir insan, ben hangi zaman Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve son Peygamber ve doğru dürüst bir adam olduğuna inanıyorum. Ama ben Yahudilik diniyle kalıyorum, kendi dinimi de bırakmıyorum dese, bu adam Müslüman olabilir mi? Cennete girebilir mi? Giremez neden? iman ne gerektirir? İttibâg gerektirir. Son Peygamberse. Elçiye olacaksın. geride kalan, geride kalır. Şimdi burası şimdi buraya kadar ne kısmı sadıklardan olacağız inşallah? Buraya kadar sadıklardan mıyız? He? Şüphemiz var mı? İmanımızda şüphemiz var mı? Ya bu maddelerin hepsi ''Ahmeti billahi ve velâketi ve kütü'nün orası'nın ölü'nün yağı'' değil mi şimdi? Onları saydı bu ayet. Biz de bunlara inandık. İnandığımıza göre Buraya göre sağa döv. Buraya kadar. Dur bakalım şimdi. İleride dökülenler dökülecek şimdi. Ve atel male malını verecek. Şimdi geldim mal vermeye. O gelene bu para verenler için gelince burada dökülme artacağı kişi. Hem de nasıl verecek malı? Halâ hübbühî çok sevmesine rağmen. O kadar malı sevdiği halde sevdiği malı verecek. Ha sevmeyenin vermesi de çok makbul. Diyebilir, sevmediğim malı vermesi de çok makbul. Değil. Zaten depolu kumasla bize kıtaymış. Müşteri alacak yok zaten. On da zekat almış. Peyniri bu eski peynir daha kalitelidir diye kursa zekata almıyor. Ne müşteri alıyor da peyniri? Ne bizim kutsa? En iyi peyniri ver, en yüksekini ver talebe. Sevdiğin malı verecek, sevdiğinden verecek, seve seme gönül hoşluğuyla verecek. Cinliliği sevmesine mi amem verecek? Dört tane ayrı kestir yaptım sana. Orada bir zamir var ama o da birkaç yere gidiyor. Onu seviyor. Yani malı seviyor. Vermemeyi seviyor. Verdiğini severek verecek. Sevdiği maldan verecek. ya. Yani Burada ne var? Uğurda huûnettağın alâ hubduhî. Başka ayette, İnsan Suresi'nde. Fatımhanler, <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyinler. O ehl alaba ailesi hakkında. Borç tutuyorlar. Akşama yiyecek bir tane bir şey. Hazreti gitti bir borç harç. Un buldu. Çeteli Fatma Hanım onu suyla sivilansadan işte yoğurdu Hamur etti. Ondan sonra pişirdik bir tane çörek. Onlar iftedecek yani ikisi. Çoluk çocuklar oruç tuttuğince de kaç bir şey yok. Allah Allah. Biz olsun lan torunlarından daha mı şerefliyiz ki bu konuda bol yemek buluyoruz? Bizim hanımımız Fatma Hanım'dan daha mı değerli ki Efendim, takıp takıştırdıkları bir sülaleye yeter? Yani biz Hz. Alevim'den daha mı değerliyiz? Efendim cebimizde bu kadar paralar kaç ekmek alacak kadar onun bir ekmek alacak parası yok borç alıyor. Bunları iyi düşünmek lazım. Hazret ve şeref malla mutlu olsa değil olur olmaz. Tam akşam o Efendim sofraya çöreyi koydular, onlar iftar edecekler, çocuklar da yedirecekler, tapı çalındı. Takıl, buyurun, ee, siz ehli beysiniz, ee, yani Resulullah'ın ailesisiniz, ben de miskinim yani, yoksul birim. bana Allah için bir şey Allah için bir şey geldi mi? Ne yaptılar? Kaldırlar çöreyi, terdiler, Başka da bir şey yok, çarçamadan babam da şimdi gidiyor, gece de çıkarıyor mu? Ekmek cezana mı? Ekmekim bile ne oldu? Ekmek buluyor şimdi canım. Bir şey bulamazlar ki. İftarlık yok, sahurlık hiç yok. Herkes gün orucan diye. Yine gitti bir un buldu, bir çörek bir şey. Bir yani iki kişi ancak ölmeyecek adam bir şey yer şey Doymak ya da doymak dertleri değil. Oturdular, istar edecekler. Yine kapı çalındı. İntihana bak şimdi. Ne oldu? siz Sizi de heli değiştirdi. Ee, ben yetimim. Allah için bir şey verecek. Ya ne verecek hanım? Kaldırdılar o söyleyi de ona verdiler. Etti ikinci gün. İftar yok. Sağol için. Üçüncü gün orucu niyet. Efendim yine gitti bir un buldu, Bir ekmeklik bulabiliyor borçlar. Borçlar birikiyor zaten. Aldı getirir. Rıfat mağarını yoğurdu, hamur edilir falan. Takatları kalmamış. Yattı, ıftır, koydu. Biz olsak ne yaparız? Üçüncü gün gelene. Biz zaten ikinci gün gelene bir şey bir laf söz geçiririz. İkinci gün yumruk falan yani. Cüleksiz <gülüyor> var ya. Açıkça çocuklar ölüyor burada. Hasan Hüseyin'in mecalikanı var. Yürüyemiyorlar. Yürüyemiyorlar açlıklar. Git sen git dolan ya. Bu kadar dolanıp da bu kapıya kadar geldiğinde de senin bayağı gezecek gücüm var. Ben gezecek gücüm de kalmadım. Öyleyse bizde acayip içtihatlar vardı, kıyaslar vardı. Bizim hanıma deriz ki hanım ne yapalım? Hanım çok akıllıdır diyeceğim. Bu vermeme hususlarında kadınlar daha sıkıdır. O da ne ya? Ya bu da benim çocuğum da yok. Hakiri mi kalmış? Kalkışsın. Bizim istişarecileri de bizden beter. De öyle değil değil mi? Ama müstesna öyle kadınlar da vardır ki öyle kadınlar da vardır ki Allah için erkekleri bin geçer. Çok cömert ve infat bir sahibi vardır. Yok değil. Hatta kadınlarda da daha da çok olabilir. Ama adamlar da tencere <gülüyor> kapak meselesi de olup birbirini bulanlar da vardır onlar tam yani zor iş makapıya gelen boş yerin yok mu nedir adam cindiliğin biri efendim İsrail oğullarında çok cindiler var benim İsrail zaten cindilikle meşhur bunlar katıl milyar dolarları olsa 40 senelik çorabı saklarmış hee bir tane zengin geçen ödülerden evlik çöplük ev gibi çıktı çünkü diyormuş ki her an kıtlık olabilir diyormuş. Ya şimdi Mevla bu diyor, onlar çok karıştırıyor ya, malar, dünya, şeyleri çok, bin sene yaşamak ister. Şimdi adam bin senelik yaşama programı yaptığına göre mesela tekstil çökebilir, ekonomi bozulabilir, sonra üretilmeyebilir falan şey şeyi saklıyor ya, o diyoruz. Onun için, direncinin birini kapısından dönerken demiş olmuş, elinde ekmek, demiş ki bu ekmek. Kim ver sana demiş bunu, şu evden bir kız verdi, ulan vay bizim kız verdi demiş gelmiş, kızın elini kesmiş. Böyle kimdeler var yani. Canından can kopar. Adamın biri bana dedi, elini şimdi öldü. Allah rahmet eylesin, ıskıman adam diyor. Ya o dedi, her senede bir zekatı veriyorum ama dedi, ayağımdan et kopatmış gibi oluyorum. Dedi. Dedim, hacı abi dedim, <gülüyor> zorla gayrı gayrıdır, senin cevabın da afaz mı? Niye diyorsun o zaman? Bir de geçiyoruz, bir dükkanın önünden Anadolu'da bir yerdeyiz dedi ki bu dükkanın sahibi dedi, çarşıda tanıdığım bilen adamdır. Fakat dedi ceketi kuruşuna kadar veri hesabını iyi ileri geri yapma, farklı bir hesapta yapma. Ama iki hafta hasta yatar dedi. Ne <gülüyor> mübarek Müslümanmış dedim çünkü o kadar hasta yatmayı göze alıp da hesabını güzel yapan imandan geldi ya. Öbürü zaten ne hasta yatır, der, ben vermez ya. Yani bu adam da Müslümanmış ya. Yani. Ben bunlara inremiyorum yine o, o şeyi göze alıp. Ama ayağında et kesmiş gibi. İki çocuğun elini kesti ya kızım. Kesinler yazıyor mu? Ondan sonra o kızı da yine İsrailoğulları o zamanki e, şerata göre tanıdılar. Bir gençlerin anında nikah evlenmek istedi. Kızın güzelliğini, fazilmetini, cömertliğini duymuş. Evlendiler. Elinin kesik olduğunu bilmiyor. Diğeri kesip. Allah Allah. Tam ondan sonra işte baştanla konuşmak lazım bu işlerin neresinde. <gülüyor> Ay bu vakti, şu var falan. Ondan sonra da kusurluğa çıkarsa da tabii e, oğlaya da yazık, kıza da yazık. Bunları bilmek lazım. Ama evlendiler. evlendiği ilk gece sokuya oturdular. Sol eliyle yiyor tabii. Sağını kesmiş babası zindi adam. Sol eliyle yediğini görüldü. Birkaç kere dedi ki sağ elimle ye dedi. O da onu gizliyorum. böyle da onu Ya dedi bu fakirlerin dedik o çocukla ecepsik etti. Dedi ki bu fakirlerin dedi biraz daha bu muhaşereti bilmediklerini duydum ama bu kadar da edepsiz olduklarını bilmezdim. Yahu solayınla ne yiyorsun? Dedi. O da öyle mahcup olduğu anda bir mida geldi. İsrail da bizim gibi değildi. Adam gece evde gizli günah yapsa kapısına melekler yazarlardı. Kudret kaleminde herkes o günah ve bu adam gece evde şu halkın işlermiş kimse de silemez bu yazıyı. İsrailoğulların da her şey alemiydi. Nev'ler, iddialar hemen gelir diyor. Şimdi bizde işler hep gizleniyor. Ama yine de bizim hocalar, muazzinler, her şeyi söylüyor işte. Nidalar geliyor. Yine de herkesin başına gelenlerin burada izahı geliyor yani. Ama o herkes kendi düşüncesi lazım. Bunun benle ne alakası var? Benimle ne alakası var ne Tam o arada Allah Teala tarafından melekler iddialar. Senin kendi rızası için ee, bir lokma fakire bir ekmek verip de elinin kesilmesine sebep olduğun sağ elini Allah sana geri iade etti. Çıkarsan elini yiyelim için. Bu müdavidiydi ben bak salim. Kurban olduğum Allah anasının karnında çocuğa eller ayaklar verir Allah. Dışarıda bir adama veremez mi? Bir damlası suyuyen ayak yapıyor Allah. Göre göre. Ama sen hangi Allah için verdin? Bu elin hangi Allah için kesildiği Allah da sana o elini iade etti. Seni rezil etmez yani. Sen ben Allah için korkma Allah seni mahrumlu etmez, mahkum etmez, hafif etmez. E şimdi üçüncü gün tekrar bir sağlığı koydular oturtular. Bu sefer kapıya kim geldi? Esir geldi. Hani esirsi demek, tutsa vurmuş e, ağası da demiş şu kadar para getirirsen seni azat ederim. Mükatet gibi. O yarışma için bir şey topluyor veya o uğurda dolanıyor. Dolanırken de aç açık kalıyor tabii. Ben esirim dedi siz ehli bekseliniz bana Allah için bir şey Hadi bakalım o süreyi de ona verdik gerekti. Dördüncü gün Masumullah sallallahu haber gönderdi Fatma adamımız ki Hasan Hüseyin'den artık göremeyecek hale geldi. Gözlerimiz teri kesildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. daha Efendimiz onların eline cevapta gelmeden Cebrail aleyhisselam daha önce geldi. Ve bu ayetleri izan ki onların cömerttiği hakkında. Ne bu da sallallahu ويقعون أقوام على حبه مستينا ويجيما ويسيرا إنما نقع لكم لا نريد لكم جزاء ولا شكور. İnne, nihâbır Rabbim, yemin ederim, Allah Allah'ın Azim, o alifatına, o hasen üşehirler, yemeği sevdikleri halde, yemeğe ihtiyaç hissettikleri halde, yiyecek başka şeyleri olmadığı halde, üç gündür az oldukları halde, yine ne yapıyorlar? Müskini, yetimi, esiri tercih ediyorlar, onlara yediriyorlar. Ve yedirirken de biz sizi Allah için yedirmiyoruz. Teşekkür de istemiyoruz, karşılıkta beklemiyoruz diyorlar. Biri teşekkür etsene, aman benim azabımı eksiltme, sevabımı şey, eksiltme, teşekkür etme diyorlar. Çünkü biz Rabbimizden korkuyoruz, önümüzde bir mahşer günü var, çok suratsız bir gün, şerri uzun bir gün, 51 senelik bir gün. Biz orada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Orada Rabbimiz yedirecek, içecek. O gücü veriyoruz diyorlar, bak orada ne diyor? kendileri sevdiği halde işte manayı oradan anla. Kendi muhtaç kendileri Muhtaç olmasa halde halde verir. Fazla fazla verir. Allah onları o günün şerrinden korudu. Yüzlerine düzellik, kalplerine sevinç verdi. Sabrettikleri için muhteremler iş yerler dolaşıp Nereye gelir? Sabıra gelir. Açlığa sabır, fakirliğe sabır, taviz vermemek, Dinden dönmemek, harama düşmemek, metruh bile işlememek, Bunlar için ne lazım? Sabır, sabah, sabretmeleri sebebiyle onları neyle mükafatlandırdı? Ne cennetler, ne ipetler, ne sündistler, ne istepraklar. Artık surenin altına doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor. O kadar uzun tefsir şimdi vaktimiz yok. Yani müzgeleri sayıyor. Şimdi müzgeleri ne sayalım? adam adamsak sayalım. Müzgelik adamsa müjdelerimizi sahiplenelim. Ama durumumuz maalesef Fazlasından vermiyoruz ya! Bırak kendi muhtaçken, fazlasından vermiyoruz! Ondan sonra sadık olacağım. Herhalde sonunda diyeceksiniz ki benim tahminim. Hocam hani biz yine sadıklardan olamıyoruz da, sadıklarla beraber olalım. Öyle bir karar verip çıkacaksınız gibi geliyor bana. He? İçinizde birkaç sadık çıksın ya. Ben de onlarla beraber olayım. Geliyorum Bursa'ya sohbete, niye geliyorum? diyorum orada sadıklar var, salihler var cemaate Allah için gelenler var kaç kilometreden Allah için adım atanlar var hele kadın tarafında çok işlastı annelerimiz, bacılarımız var ben biliyorum ee, Allah insanlar var işte ben onlarla kadar olmak için buraya geliyorum kurtulayım onlardan hürmeti beni ama sadıkları azaltmayın her yerde sadıkları çoğaltın kardeş sıfatlar burada söylüyorum İman bitti, iş geldi paraya Paraya gelince dökülmeler başladı. Baba muhtaçken veriyor. Kine veriyor? Zevil kurba, Yakın akrabasındaki muhtaçlar. En başta akrabadan başlanır. Ama zekat olursa anne babaya, dede neneye yukarı doğru verilmek, oğla toruna aşağı doğru verilmek, yanlara sağa sola verilir. Kardeşlere verilir, hala teyzelere verilir. Yanlara verilir, yukarı aşağı verilmez. Ama diğer akrabaya verilir. Ama anne babaya, yani çocuğa da sadaka verilir. Muhtakçalar sad yardım verilir ama ceket olmaz. Velyeke yeti ama yetimlere verirler. Yani babası ölmüşlere verme şakin, yoksullara. Redmese değil, yolda kalmış. Değil <gülüyor> hey yok kendi kendine konuştuyup ben de biraz dinleyeyim herhalde. O korda o da şey yaptı bana acıdı biliyor musun? Ben i̇leri gideyim ben de seneler Yoksullara verirler. Reb-i Sebi'yi yolda kalmışan, hele ki memleketinde zengin olsa yolda kalmış, parayı çaldırmış, ne yapacak o da? Ona da verirler. Vesailiyle, kilenenlere, istiyenleri, bunu anlattım işte televizyonda bir şeyde bayağı. Anlatabildiysek, anlayabildiyseler. Kilenenlere verirler. Rezillik abi, şöyle azat olmak için para topluyor, geliyor ve diyor ki, sahibi mesul para birikirmen lazım. Yardım et bana diyor. Oraya da verirler. Onlara zekat oldu. Peki buraya kadar hepsi neydi? Allah yolunda verirler. <gülüyor> Namazı dost doğru hakkı da kılarlar. Bir namaza girersek şimdi kıyamete kadar bitti. Beş, altı kitap yazımsız namaz için. Bir sayfayı geçti. Toplamı Tadilerken, abdestinden, kuskinden, taretinden, vakti vaktine kılmak, kazaya bırakmamak. En azından farzları tabii. Farzlar mecbur. Daha önce zekate, zekatı verinler. O zaman burada zekatı deyince gerisi neye gitti? Gerisi hep sadakaya gitti. Sadaka verinler, zekat verinler. Tamam. Daha kimler bunlar? Vel muhune vâdû dâdû. Söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler. Bak şimdi sadık olacağım ya, söz verdikleri zaman yapamayacağın şey söz verme. Ben şimdi bu adamı kavuştuk da, sonra zaten onu bir şekilde geçiştiririz. Şu anda bundan uğraşamıyorum, yapma. Çünkü diyorsun ki yapacağım, geleceğim, vereceğim diyorsun, mübarek olan. Bizim Müslümanlar çok mühden batabilir. Teburamakten <gülüyor> yapmayacağınız şeyleri söylememiz kadar Allah'ı kızdıran bir şey yoktur. En çok ona kızarım diyor. Yapmayacağın şey söyleme. Gelemem. E, müsait değilim. Bir de şey, çaresi bu inşallah deme. He. İnşallah deyince, yani geleceğim diyor inşallah diyor. Zaten o geleceğim inşallah diyeceksin o mecbur. Allah izin verirse demektir. O ayrı bir şey. Ama oraya inşallah koymak demek gelmeye dediğim bilirim anlamına gelmez ki. Lan ne çahtetler adamlar ya. <gülüyor> Efendi Hazretleri bir adama sakal bırak diyor. Tuttururdu ya mübarek. Böyle yarım saat, bir saat. Pahalı sana bir şey demez. İlginç işte ya evliya Allah'ın tabii halleri. Memura uğraşmak Adamın memur olduğunda da bilmez ki ona bir şey demez. Gelir efendi ağzını buna hiç bir şey demedim. Sonra adam çıkar albay malbay <gülüyor> yani. Efendi onunla mı uğraşsın yani? Gülür o şimdi. Ne diyorum size? Samsun'dan sohbetler çıkacak. Kirasından cemaat topluyor. Hacı ararlar Ali Aranlar. Allah'a rahatsız. Samsun'daki cemaat. Yalnız aksamezandan burada cemaat toplanıyor. Yetişiyorsun değil mi? Saat vakit ona göre. Öğlenden aşamada bir kirasını yetişir. Hacı Bilal'de ne geldi? Önümüze bir sakalsız çıkmazsa inşallah. Çünkü tenizimcide bir sakalsız çıkarsa bir saat uğraşılabilir. Ondan uğraşılabilir. Adama bırak ya adam da dedi. İnşallah. Hadi inşallah diyip de yalan konuşma geldi Niye? Ki inşallah Allah izin verirse Allah izin vermedi seni karı yapardı ben. E zaten seni erkek yaptı. Tüylerini saldı köse yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Bunlar efendim çakalı çıkıyor da dedi, Allah izin verirse. Şimdi onu yani yapamayacak diye araya ne koyuyor? Tampon gibi koyuyor. E inşallah tampon diyor ki ya. Bırakamıyorum şu anda bırakamayacağım dedi. Ya da derdi ki ne yalan söyleyeyim hocayefendi bırakamayacağım. Derdi iyi ki doğru söyledim doğrun da yalandan beter oldu derdi. <gülüyor> Şimdi derdi <hemen>, harama <gülüyor> devam edecek dedi. Mu bari böyle onun halleri öyle tabii, biliyor onun gibi. Yani biz yalnız önüne gelene sakaldan başlamayalım tabii ki. O mu bari manevi yapan anlıyordu onu. Anlıyor musun? Yoksa namaz kılmayana sakal demez. Ama bizde çok sakata basmam ihtimale. Biz imandan başlıyoruz. Yani imandan öncesinde değil mi şimdi Adam elini tuttu, diyor sana bakın altın yüzük var. aa diyor. Altı yüzük param ya ateş şu bu hatta bazıları alıyor at, altı yüzük adamın atıyor adamın <gülüyor> adamın malı seni atır ve geceme görecek ya öyle bir malı ol. Adam öyle ki ya kardeşim diyor bana hiç adını sormadı. ne sorayım diyor sen kimsin diyor ne sen ne diyor akobu diyor. Umar Akoba altı yüzük param olur mu? Onun için en bübül malı olmalı. Yani sen hemen sakaldan yüzükten başlamaman lazım çünkü sen Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir evliyadıysın. Hem imandan böyle böyle sırayla ileri gilsin. Yani adam akopsa, ona zaten sakal bıraktırmaya lüzum <gülüyor> <gülüyor> yok zaten kafasını tutanlar yani. Fark etmez onun sakalı çünkü imanı yok. İmanı yok. Evvela imah. Fakat Ati Kerime nereden geldi? İmandan geldi. Sonra amel-i saliflerden namaz ve seketler geldi. Şapları her ayet dediğinde tutuyor da. Söz verdikleri zaman sözlerinde duranlar. Ver ne o zaman? söz verilsek dur o zaman kaça patlarsa patlasın ahde vaba sözünde durmayanın dini yoktur emanete fiyat edenin imanı yoktur ama bu gavur oldu demek değildir doğru müslüman olamaz demektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamla sözleştiği bir kişiyle kaç gün bekledi onu orada üç gün şu saatte şurada olacak üç gün bekledi Üç günden sonra o adam hatırladı. Yağı, dedi. Kaç gün geçti ama dedi. yine bir kediye bakayım dedi. Bir de geldi baktı. Nasıl olacak amir orada? Duruyordu. O adama başkası ne yapar? Ya bir zaten üç gün durmanız ki. Hani <gülüyor> o zaten konu düşünüyor. Üç gündür üç saat bile durma. Kaçtan önce ne o mail ya. Ya hacı bana ilan etmiş müridi fakircek diyor otelist başına. İçine kalkacak, adam ikiyi beş geçe gelmiş. kaldırmış otobüs Nasıl geçir bu karısı, yandı adamı, araba taşırdı, kaldı otobüs siz? Ya Allah'ım, beş dakika için bir gün evdiliyorlar. Çünkü ne? Otobüs çekiyor, birileri değil ki. Kimi bekliyoruz? Hemen bir fikre kazan başlar otobüs eminim size. Kimi bekliyorum? Selancı gelmemişler o. Gelmemişleri, İkideydi kardeşim, beş geçti. Ya on geçsin be kardeşim, adam kalktısın. Yaştı olabilir, hasta olabilir, biraz bekleyin, sabır ya. Birbirine bıçak çektiler ya. Kaç kişi böyle minibüs sorpamışı beklediğini diye. Birbirine bıçak çektiler. Ya. E ne var ya istemek lazım ya. Üç gün bekledi sallallahu aleyhi ve Bir de adam geldiğinde ne dedi ona? Adam hiçbir şey denir. Dedi ki, gel arkadaşım. Üç gündür seni burada bekliyorum dedi ya. Sadece bu kadar söyledi. Bir şikayet bile etmedi ya. Şimdi söz verdi ben buradayım. Sen gelmedin, saat geçti diye gitmedi. İlk sürü normal etti. Ah sözlerinde kurulmaz. Efendim Allah'a verdiği sözü tutar beş vakit namazı kılacak söz verdik mi? Yok Allah'a vermedik mi söz? Ne zaman? El eski vakti kıl? Rabbiniz kim? Kali ubeder sensin yarabbim demedik mi? Hatırlamıyor musunuz E Kur'an evet. niye geldi? Kur'an niye geldi? Hatırlatmak için. Peygamberler niye gönderildi? Hatırlatmak için. Daha ne? Söz, söz bağlayıcıdır. Hani namaz? Hani zekat? La sabirin beşâi Efendim fakirlikte, maddi sıkıntılarda hastalık gibi, bedenle alakalı, zorluklarda, savaş gibi, cihat gibi, vatanı mutafaa gibi, işte Çanakkale gibi, seferberlik gibi zor günlerde sabredenler dahil elbaz. Kırklık gelip, hafırlık gelip bak Suriye'nin durumu ne? İçler acısı. Kedi köpek diyorlar açlıktan ölmemek için. Açlıktan ölüyorlar. Kazanlara atılıyorlar ya. Çoluk çocukları kesilip tuza basılıyorlar ya. Şu anda Suriye'de çocuğa atma. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir efendim e, esediğin zulmü. Bu i Şiilerin hürmü Ehl-i Sünnet'e karşı onlara karşı aset ayandı. Ama adamlar dinlerinden çıkıyorlar mı? Çıkmıyorlar. Ehl-i Sünnet davasından ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Bak sabredenler. Halkta sabreden, açlığa sabreden, tıklığa sabreden, takırlığa sabreden. E mübarek adam sen de biraz uykusuzluğa sabretle kalk sabahın amazına çoğutun ya. Sen de biraz cebinde paralak sürmüyor çeşeden dışarı koş Kafalar okulmuyor ya. Biraz da paralardan kaynak. Biraz da onu ya. Niye bir topluktan öleceksin ya? Ne Müllet ne öleceksin. Sabır, sabır, sabır. Şimdi geldik. Netice. Ülal kellerine sadakluğ. Şimdi ne dedik başkan beri? Ey inananlar. Allah'tan sakının sadıklarla beraber ol. Şimdi biz size sadıkların kim olduğunu beyan eden Adi Kerim'e bir ayet okuduk daha. Yani şey olarak. Ayetimizin tefsirinde bir ayet okuduk. Şimdi bunun tefsirinde çok Adi Şerif var haftaya kalsın. Eder. Haftaya gelince bir daha kaya kalsın. Orada ne kadar Adi Şerif var? Yalanın zemni hakkında, hainliğin kötülüğün fenalığı hakkında, doğruluğun fazileti hakkında, ticaretteki yalan yeminler hakkında. Aman Ya Rab! yalancılık sadıklardan olmamayı gerektiriyor. Sadıklık, doğruluk ve bunu hıyanet zahini, kezip yalan. Yalancılık, kezraklık, taziplik. Allah muhafaza. O kalsın. Ama onu hatırladım bana da. Gelmeden ara, mübarek eden. Kitabı alayım yanıma. Dedi bir gün evvel bu ders kaldı, bu yalancılıkla kılmakla da bir hadis okuyacaktı. Ula kellediye salyaklu. İşte geriden beri kumların kullarım ancak sadık olanlar. Kimmiş imanı doğru, ondan sonra namaz, nizamı vardır ona zekat, oruç yoksa da bunun içinde o belli zaten. İslamcı, başka ayette belli. İman edip ameli salih isteyenler. Ama özellikle sözlerinde duranlar, zorluklara karşı sabredip yoldan çıkmayanlar. İşte bunlardır ancak sabık olanlar. Ve ula cehumun mutlakun. İşte bunlardır ancak haramlardan sakınanlar. Yine geldi bizim ağacın başına. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'tan korkunmaz Sakının. Neyden sakının? Azabından. Neyden? Azaba götüren günahlardan sakın. İşte bunlardır ancak sakınanlar. Kimdir sakınan? İmansızlıktan sakınacak. Namazsızlıktan sakınacak, zekatsızlıktan sakınacak, söz bozmaktan sakınacak, sabırsızlıktan sakınacak ve sakınanlar bunlar olacak. Allah'ım bizi bu adı kerimelerle tam manasıyla amel etmeye muvaffak eylesin. Aa, ne diyeyim ben kardeşler? Şimdi devrinin bu sayısını tanıtıyorum. İstanbul'da tanıttığım şeyler size geliyor değil mi? Haberler. Bu dergide de bu Salih Selam'a kitabının başlığı çekilmiş ama namazın vacipleri, sünnetleri, etekleri, metrulları, ben benim yazımda yazılmış. Ondan sonra ağrıyan yer üzerine okunacak. Açıdın Ömer'den de duala. Ağrıyan yer. Başın ağrıyor. Bedende bir yerin ağrıyor. Hatta burada ne var? Geçen İstanbul sohbetinde anlattım şey. İşte ne diyor? Abdullah'da Mübarek Hazretlerinin cihatta atı öldü. He? Atı dirildi. İbni Beştuval muhattis zikrediyor. Hızır Aleyhisselam geldi dedi ki kafileye yetişmek istiyor musun? İstiyor olumu atı öldü, millet bıraktı gitti beni. Dedi ki Allah hasta iyi eder emin de sen şu duayı yapıydın. O kaçıcı sarkı neydi? Hani İstanbul'u dünya duymuş? Ya ne kafanızda ne tutun? Efendi Hazretleri'nin evradı bu ayete devam mı okuduğu bu duya? Ağrıyan, sızdıyan. Başın üzerine tutuyorsun, ağrıyan yere kadar çekiyorsun. 87. sayfede. Baksan ki aleykümelü aleykümelü bir azet-i azediler, abdunat Ne diyor? Allah'ın izletinin unluğu, saltanatının gücü kuvveti, celalinin heybeti heydetini sayıyor sayıyor. Ey illet, ey hastalık, sana ant verdim, çekilip gideceksin diyor. Ve oraya kadar çekilir. Allah zine ağrı. Diyor. İtikadın varsa ağrın geçer. İtikadın bozuksa ağrın artar. Ne yap? Evvela iman. Evvela iman. Ağrıyan yer üzerine okunacaklar. 82. şahiteler 87'ye kadar. Yeme içme ile ilgili bazı sünnetler, ayetler ve dualar. Yiyoruz, yiyoruz ya devamlı. Sünneti nedir? Edebi nedir? Peşinde ne okunuyor? Mesela, yapmadan evvel bir dua söyledim. Ayetleri de beraber. Şehidallahu ennu fe ana alayke diyorsun, uyuyorsun. Ne oluyor? Allahu Teala o zikirden ayet-i kerime Kur'an'daki en büyük şahadettir o ayet. 70 bin melek yaratır. Sen yatıyorsun. O 70 bin melek senin affolman için Allah'a yalvarıyor. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar sana dua ediyor 70 bin melek. Onu okursan O kapının sayvelen 89'da bir tane var size uyuyorum ama bulmuyorum. Hüsnü şerifler yazılıp cüzdana konulduğunda harcama yapılırken de o okunma var. Onu okuduğunda cüzdandan para bereketi kesilmiyor. Onda yardımcı. Bir de en var. Kur'an-ı Kerim'den ezberlemekte zorluk çekiyorsunuz. Ezberlediğinde unutuyorsunuz. Yapmadan evvel ayet var. Onları okuyan insan Kur'an'dan ezberlediğini unutmuyor bile. Bunlar da zikredilmiş 88. sayfede Mehmet Ali Hoca yazmış ülkemizde olup bitenler süre gelen dalgalar yapılan tartışmalar efendim Ali Eren Hoca yazmış İslam'ı kaynaklar bir tarafa sahabeyi sevmiyorum diyen bazı sahabeyi Hayrettin Karaman öbür tarafa efendim İlmi Tehmiye nasıl bir adam İlmi Tehmiye'nin ilim adamı kimliği güvenelidirinliği muhitini arabi nasıl bir zat onun müdafası yazılmış da yazılmış. Her ilimden yazılmış. Ama en mühim mesele bu kitabın fazileti çok vaziletli, salatü selamlar. Burada çok Ahmet Gülidris Hazretleri'ne Rasulullah Efendimiz'e buyurmuş. Ey Ahmet dörtlerin yerlerine anahtarlarını sana verdim. Burada bir tevhid var. Okuyalım beraber. Buyurun. La ilahe illallah muhammed rresulullah fi kulli lemhetin ''Ve nefesin adedelâ vesâhû ilmullâh.'' Şimdi temel-i kebirin peşine bunu dediğin zaman dünyadan, ahiretten, kat katından daha büyük mükafatlar kazanıyor. Çünkü her an, her nefes. Ondan sonra ne var? Salat-ı azimiyye var. İstihbar-ı kebir en büyük istihbar. Onlar ona ilham edilmiş, onları yardımcı. 14 salavat şerife var. Onlara devam edenler Efendimiz'e de uyanık gelişmeye muvaffak olacaklar inşallah. Ondan sonra ne var? Huzum-i Menni'a. Malımız, canımız, kardeşlerimiz, çoluk evimiz, barkımızın hepsinin Allah'a sığındırılması. 78 sayfa Arapçaları. Hadis-i şeriflerden alınmış. Onların manaları var. Ondan sonra cevherat Kemal var. Yedi kere okursa o salallahu aleyhi ve Resulullah sonsuza teşrif ediyor. Dört halife teşrif ediyor. Neler neler? 180 sayfı bu yeni geldikse değil mi? Çok fazla üretmiş salatü var. Bunda o kadar emek ettik, uğraştık. allah Teala istifade etmeyi nasip eylesin. Sizlere harz ediyorum. Nali burada, Rasulullah Efendimiz'in ne tıp atıp birebir ölçülerle, efendim, faziletleri zaten size anlatıldı, aylardır anlatıldı. Kapağında da faziletleri yazıyor. Yusuf-u Nebani Hazretlerinin kitabından terzim edilmiş. Üzerinde de onun beyitleri, o onu mübareğin bastırdığı Beyrut'ta o zaman bastırdığı levha basılmış allah Teala başımıza taat eylesin, gönlümüze ilaç eylesin, sahibini şefaatine nail eylesin, şikayetlerinden emin eylesin. Sohbet tarihi bir Mart Cumartesi, saat 8'de inşallah bir Mart Cumartesi'ye gelmiş, inşaAllah saat 8'de Allah'ım cem eylesin, Hayırların, hayırlara vesile eylesin, manileri izane eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, dinleyenler hidayatına vesile eylesin, Hepinizi çevrenizde hidayetçi eylesin, davetçi eylesin, tebbiyeci eylesin. Allah fazlaka eminim, sizin kelamlarınıza davetlerinizi öyle tesirler kalp eylesin ki sizi de duyanlar yola gelsinler, namaza başlasınlar, haramları terk etsinler. Allah'ın hepimizi ortak eylesin. Bizi size, sizin ile cümlemizi dostlarına, sadık kullarına, Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Sayın Allah Teala Aleyhisselam. Bizim de gözlülü Ahmed abimizin kendisi de amredeydi kayın ee, validesi yani Ayşe hocam, hocam efendi, hanımefendinin e, annesi 96 yaşında nenemiz fakat Efendi Hazretleri sevdiği, ibadet eyli muhtereme anneannemiz diyelim vefat etti. Onlar da hümrede oldukları için bütün damatları kızları nasıl vefat etmiş biliyor musunuz? Tam vefat ettiği zaman diyor ki Ayşe hocayı tabii kızını çok daha telafi Ayşe al, Ayşe al. Ne demek? Anlaşılan şudur ki Elvâil Aleyhisselam sevdiklerine nasıl geliyor? Sevdiklerinin suretiyle girerek geliyor. Onlar da çabucak gidiyor. Yani aç, al, al diyormuş yani. Öyle ölmüş. Çünkü demek ki hali iyidir inşallah. Rüsüle diyoruz? Allah yolunda ibadetle geçmiş, 96 yıllık tarikat ve zikirle geçmiş bir ölür yani. Evet. Ondan ruhu için İrfan'dan Mehmet Arabi'nin Cemaatten vefat edenler, İsmet Şahin Efendi ve Şair Murda, Efendim, bir yandan da düğünler, evlenmeler onların da ilanları var. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Vefat edenler, muhmer için buyurun. Eshedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah fi kulli nevhati. Ve nefsini alacağımı, Rusya'ya ruhunu Allah, hadi elbet لَنَا İsa'ya, el kabileni, el devletini, el لَنَا el devatin geçişlerini, el vaatini ele. Bizlere de arkamızdan böyle bir okumak nasib bile يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ veya خَيْرَ gün asılın